Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 81. Değil mi? O 81. Medyaskop TV kültür tarih sohbetlerinde yine kıymetli bir konumuz İhsan Fazlıoğlu Hoca, hocamız kırmadı bizi e, sağ olsun e, buraya kadar geldi ve e, bugün e, kendisiyle e, Osmanlı coğrafyasında e, ilmi hayatın teşekkülü bir geleneğin inşası başlığıyla bir program yapacağız. İhsan Fazlıoğlu hocamız Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi ee, ve özellikle İslam e, bilim tarihi üzerine, Osmanlı bilim tarihi üzerine e, epey e, fazla yayını da olan e, programlarında Youtube'dan sık sık dörüp dörüp izleyebileceğimiz kitapları olan e, bir hocamız. Biz e, esasen bugün bu programa gelmeden önce ee, Nazariyat dergisinin e, dergisinde kendisinin e, hazırlamış olduğu e, oldukça hacimli bir makale üzerinden e, e, gidelim istedik ve e, bu makale İznik'teki ilk Osmanlı'nın Osmanlı, e, beyli, Osmanlı beyliğinin ilk e, medresesi ve onun kurucusu ilk müdresesi diyebileceğimiz işte Davut Kayseri üzerine yazılmış bir makale ama herhalde bugün bu e, makaleyi le sınırlı bir şey yapmayacağız biraz bunun sohbet nereye götürürse? Evet sohbet bizi artık nereye götürürse e, hocam e, şimdi sizin makalenizi okuduğum zaman ben e, yani, tabi e, bir takım genel fikirlerimiz falan vardı ama e, oldukça e, ayrıntılı bir şekilde bu İznik Mezdresesi üzerinden onun öncesinde ee, Anadolu'daki işte bu e, bilim e, merkezleri diyelim. E, bunlar üzerine e, daha önce değil mi şeyle yapmıştık. İbrahim Halil Üçer'le de hani evet. benzer bir e, şey yapmıştık. Program yapmıştık. E, öncelikle bu İznik Medresesinden bir başlayalım. Daha sonra bunu geriye de e, alarak e, önünü ve sonrasını da hesap ederek bir giriş yapalım. İlk Orhan Bey zamanında bir medrese kuruluyor. Ve beyli, Osmanlı Beyliğinin ilk medresesi şimdi herhalde şu, öyle yani, farz ediliyor, bir öyle düşünülüyor. Oradan bir giriş çöken yapalım Çöken sorular isterseniz. hep sıkıntılı sorulardır. Evet. Ne zaman başladı? E, nerede başladı? E, çok açık ve seçik bir belge yoksa bunlar hep böyle e, büyük bir ihtiyatla, dikkatle evet. söylemekte fayda var. Zaten bu makale biraz da Osmanlı ilmi hayatının o geleneğin teşekkülünde klasik kaynakların verdiği yazma eserlerden o dönemin e, alimlerinin tehlif ettiği eserlerden kalan nüshaların bize e, verdiği bilgilerden hareket ederek yaptığımız bir telif Şimdi tabii Osmanlı dediğimiz zaman e, bazı noktalara dikkat etmemiz lazım. Biz Osmanlı deyince günlük dilde genelde fetihten sonraki Osmanlıyı zihnimizin arkasında tutarak konuşuruz. Evet. Yani artık kurumsallaşmış, belli bir tırnak içerisinde imparatorluk kimliği kazanmış bir kavram üzerinde konuşuruz. Halbuki Osmanlı dediğimiz e, tek anlamlı bir kavram değil. Hangi Osmanlı sorusunu bir kere sormak lazım. Hangi Osmanlı? Evet. Hangi dönemde ve hangi coğrafyada? Mısır'da da Osmanlı var. Belli bir dönemde değil mi? Hmm. Yaklaşık 400 yıl. Ee, Suriye, Irak coğrafyasında var. Kafkas coğrafyasında var. Balkan coğrafyasında var. Hangisini kastediyoruz? İşte diyelim ki Libya'lı meslektaşlarımız Libya dönemi Osmanlı entelektüel hayatını çalıştıklarında çok farklı manzaralarla karşılaşıyoruz. Hmm. Biz o, İstanbul merkezli bir hani genelde biz Avrupa'yı suçlarız ya Avrupa merkezli bakıyorlar. <gülüyor> biz genelde Büyük Selçuklu Osmanlı merkezli bakıyoruz. Bir de üstelik İstanbul merkezli bakıyoruz. Bu da ne demektir? Fetih ve sonrası. Yani e, derslerde de ben sık sık örnek veriyorum. Sırf mezar taşlarına baktığımız zaman bile tek bir Osmanlı olmadığını anlarsınız. Hangi dönem? Değişiyor. Yani Osmanlı da kendi tırnak içerisinde modernleşmesini sürekli yaşıyor, değişimini sürekli yaşıyor. Yani modern tarz demektir malum. Evet. E, 16. yüzyıldaki bir Osmanlı ile 17. 18. yüzyıldaki bir Osmanlı 19. Aynı, aynı değil. Bu ilim Entelektüel hayat için, felsefe hayatı için, bilim hayatı için de geçerli. Bu tek anlamlı kavramlardan elden geldiğince kaçınmak lazım. Osmanlılar'da matematik hangi dönemde? Osmanlılar'da astronomi hangi dönem? Sürekli olan unsurlar var şüphesiz. Ama değişken olan tarafları da var. Ee, dediğim gibi çok uzun bir zaman diliminden bahsediyoruz. İkincisi, e, hani söylediğim bir şey vardır parçayı anlayabilmek için onu bütün ilişkiye sokmak lazım. Yani bu nokta daire ilişkisi gibi bir nokta tanımsızdır ama onu daire ilişkiye soktuğunuz zaman onu merkez dersiniz ya da diğer e, özelliklerine göre o noktaya bir anlam yüklersiniz. Bütün bizim parça ilişkin hem bilgimizi mümkün kılar, hem o bilginin meşruiyetini mümkün kılar, hem onu anlamamızı sağlar. Dolayısıyla Osmanlı'yı anlayabilmemiz için de Osmanlı'yı büyük bir resme yerleştirmemiz lazım. Aks taktirde çok afaki konuşuruz. 1202 Han İnciğin e, rahmetlinin şeyiyle e, tasiiyle Osmanlı Devletinin kuruluşunu biz 1302 olarak alırsak eğer 1299 genelde biliriz ama biliyorsunuz İlancık Hoca öyle diyor ben de. Koyun ısarsa Evet. Onu, onu takip ederek 1202 olarak alırsak tam bu tarihte ve resme bunu koyarsak onların dedik e, haritanın üzerine koyarsak. Bir kere Osmanlı dediğimiz Osman Gazi döneminde 17 bin kilometre karelik bir coğrafyadır. Yani öyle büyük bir şey değil. Evet. Orhan Gazi döneminde 96 bin 97 bin kilometre kareta bu rakamlar çok yuvarlak rakamlar. Ne var mesela bu tarihte? En yukarıdan başlayalım. Yukarıda Altın Orda Devleti var. Ee, Özbek Han yavaş yavaş e, Berkan'dan sonra geliyor. ve ee, Canı Bekan zamanında Müslümanlaşacaklar tamamen. <gülüyor> Hemen batısında Bizans var. Bizans'taki ilim hayatı nasıl mesela? Bu, bu kadar yalıtılmış bir şey değil ki. Ya. Büyük kültür havzasından bahsediyoruz. Evet. Yani herhangi bir ilmi, entelektüel faaliyeti anlayabilmek için o kültür havzasının içerisinde izlememiz lazım. E, Bizans'ta mı oluyor? Bizans büyük bir kültür. Ama o dönemdeki ilim hayatı mesela Bizans matematiği, Bizans astronomisi nedir mesela? Osmanlı'nın etrafında beylikler var. Özellikle Germiyanoğlu beyliği çok önemlidir entelektüel hayat açısından. Hatta mübalağa etmeden söyleyebiliriz ki Osmanlı entelektüel hayatının ilk kurucu ekibi de büyük oranda Germiyanlı beyliğinde geliyor. Ve biraz daha ortada Anadolu'da Selçuklu e, ve Konya var. Her ne kadar Selçuklu 1308 ortadan kalksa bile bir siyasi devlet olarak entelektüel ortadan kalkmıyor. Hiçbir mübalağa etmediğini hemen söyleyelim. 1250-1350-1450 arası e, neredeyse Anadolu'nun bütün büyük fakihleri Konya kökenlidir. Ya da Konya'da yetişmiştir. Hı hı. Ve bu fakihler sadece o Anadolu coğrafyasını değil, Suriye-Mısır coğrafyası. Çünkü 1250'de orada da ne kuruluyor? Memlük Devleti kuruluyor. Evet. Orada da çok ciddi bir entelektüel hareket var. Mesela bu da çok ilginçtir. Niçin Memlük döneminde büyük bir entelektüel faaliyet var? İslam tarihinde belki de en hacimli eserlerin yazıldığı dönemdir. Aslopedik külliyatın ortaya 30 cilt, 40 cilt, 70 cilt eser var. 70 cilt hayvan ve bitki aslopedisi var mesela. Evet. 25 bin sayfa. O dönemin şartlarını da düşünün. Bunun gayet doğal bir nedeni var. Çünkü artık Araplar yönetici değil. Kıpçak evet. kökenli, Çerkes kökenli ya da Memlük dediğimiz kölemenler. Dolayısıyla Arap Bunlar bilime vakit... Ayırabiliyorlar. <gülüyor> tabii tabii. Çünkü i̇bn bu kadimede de, bunu de, söylüyor. Devlet, devlet işlerini e, ihaleye verip... i̇bn bu kadimede diyor ki... Niçin Araplardan bilim adamı yok? Bilim adamları hep Açem. E çünkü imparatorlu devleti yönetiyorlar. Yani devlet o kadar büyük miktarda insan talep ediyor ki sizden yetişmiş eleman. Zaten o dönemin entelektüel şartları, eğitim şartları, ulaşım, iletişim şartlarında... ...ne kadar insan yetiştiriyorsunuz? Evet değil mi? Bir de Osmanlı'yı düşünün. En gelişmiş hale 20-22 milyon kilometre bir alan. Mesela hani sohbet olduğu için konu konu açıyor ama Osmanlılar'da en zeki çocuklar ne olur? Mesela bugün en zeki çocuklar tabip oluyor değil mi? Tıp fakültelerini seçiyorlar ya da ne bileyim para getirici meslekler. Mesela Osmanlılar'da hiç düşündük mü? Kadı oluyorlar. Kadılık hem idari hem ilmi bir meslek. Dolayısıyla kadı da zaten meşgul olunca yani bir neslin ya da bir dönemin en zeki çocuklarının kadı olduğunu düşünün. E, yaratıcı bilim adamı, üretici bilim adamı baştan evet. zaten gidiyor. O açıdan yani maddi şartları çok iyi analiz etmek lazım. O dönemin şartlarını. Devam edelim. Hemen Şam ve Mısır'da Memlükler var. Osmanlı teşekkül etmeye başladığında Memlükler de yeni bir devlet neticede ama e, biraz doğuya gittiğimiz zaman İlhanlılar daha devam ediyor. 1337'de ortadan kalkacaklar. 37-38'de. Evet. Daha sonra orada çeşitli devletler kurulacak. Böyle bir haritanın içerisinde Osmanlılar vücut buluyorlar. ve Birden tabii vücut bulmuyorlar. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Entelektüel hayatın oluşabilmesi için bir kere şunu kabul edelim. Entelektüel hayat dediğimiz eğer teorik bilgi ise sanatsa bir kere çok güçlü bir şehirleşme talep eder. Yani temel ihtiyaçların hacı asliye dediğimiz ihtiyaçlar giderilmeden, giderilmeden değil mi? Tutup herhalde insan varlık üzerine soru sormaz. İkincisi homojen bir nüfus ister. Şimdi düşünelim. Bunlar tabii yazılırken çizilirken dikkat edilmiyor bunlara. Osmanlı'nın vücut bulduğu coğrafya daha önce İslam coğrafyası oldu mu? Yok. Yok. Bir kere orada hiçbir şey İslam değil. İslam kültürüne ait değil. Şimdi diyorlar ki mesela Timur efendim çok büyük kısa sürede büyük bir tırnak içinde bilim Rönesansı yaptı. Ne demekse çok da meraklıyız bu dışarı. Bilim renansans İtalya'da oldu bitti o da 1890'da o isim verildi. Yani İtalyanlar biz Rönesans yapalım diye yola çıkmadılar. Timur tabii ki Rönesans yapar ya. Timur'un kurulduğu coğrafyası 800 yıllık İslam coğrafyası sadece hanedan değişiyor. Yeni bir ülke kurulmuyor ki orada. Evet. Hanedan değişiyor yani İslam dünyasındaki Selçuklular Harzemşahlar diyoruz. İki ayrı devlet. Ne demek o? İktidar işte A partisi gitti. B partisi geldi demek. Seçim yok sadece. Kılıç da oluyor bu. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yani. <gülüyor> Seçimi kılıç Kılıç <gülüyor> da yapıyorlar. Üstü olan geliyor. Evet. Ee, ama kültür hayatı sürekli bir şeydir öyle sabahtan akşama değişir mi? Yani Hüsamettin Salar, Alaaddin Hazemşah'ın baş sunumu mı? E, biraz önce de Sultan Sencer'in başas sunumuydı canım? Evet. Cengiz geliyor. Cengiz'in başa sunumu mı? Ulagu geliyor. Ulagu'nun baş sunumu Aynı adam. Evet. Değişiyor mu? Değişmez. matematikçi de aynıdır, şairi de aynıdır. Dolayısıyla o sürekliklere çok dikkat etmekte fayda var. Ee, Osmanlılar e, üst seviyeli, teorik, entelektüel bir faaliyet yürütebilmek için çok çeşitli e, altyapı ihtiyaçları var. Vücudun öncelikle dediğim gibi şehirleşme olması lazım, nüfusun homojenleşmesi lazım. Şimdi Osmanlı nüfusuna bakalım <gülüyor> ne kadar homojen. İbn-i anlatıyor bunu yani ne kadar orada aynı dili konuşan ve aynı seviyede düşünen insan var. Okuma ezboranı nedir mesela? Evet. Adam Bu değişkenleri dikkat alarak konuşmakta fayda var. E çünkü tercihler buna göre yapılıyor. Şimdi herhangi bir entelektüel e, hayatı bu illa Osmanlı İslam değil, yani Çin'i de incelersek aynı sorular geçerli. Bilgi niye üretilir? Her türlü bilgiyi, teorik bilgiyi kastediyorum. Pratik bilgi zaten bir şekilde insanlar biliyor. Teorik bilgiyi niye üretir? Niye üretilir? Hangi kurumlar bunu üretir? Kimler üretir? Niçin üretir? Bu bilginin talipleri kimler? Kimler kullanır? Anlatabiliyor muyum? Bu kurumlar olacak. Şimdi biz buna bilim felsefesinde bilginin oryantasyonu diyoruz. Bilginin temerküz etmesi lazım. Temerküz edebilmesi için de belirli grup şeylerin kurumların oluşması lazım. ...politik, ekonomik efendim eğitim kurumlarla oluşması lazım. Tüm bu soruların cevabını bir toplumu ver vermesi lazım ki... ...yavaş yavaş orada bir entelektüel faaliyet e, oluşsun Yani şimdi dertleşiyoruz. Çok e, hani e, Ahmet Yesevi'nin dediği gibi lafızla düşünmek... ...manayla düşünmek ayrımını yapar ya... ...çok lafızla düşünüyoruz. Böyle tarih anlayışımız bizde çok yaygın olduğu için... ...ben derslerde öğrenci arkadaşlara soruyorum... Diyoruz ki mesela 25 bin kişilik süvari birliğiyle işte nedir falanca komutan diyelim yola çıktı. Dıgıdık gitti, dıgıdık geldi. Ya 25 bin atın kaç ton demire ihtiyaç var nal için lan içine sapladık mı? Evet. <gülüyor> Naz ya Naz yani <gülüyor> 30 ton demire ihtiyaç var. Peki bunların tabi tek başına 25 bin attın değil. Üç tane yedek atları var bunların. Evet. Değil 75 mi? bin at aslında. Yani öyle kolay mı ya? Bunların levazımı, bunların donatımı bunların yemesi... Bir kere 25 bin atlı nasıl, hangi dağılımla gider hiç düşündük mü? 25 bin şeye mi gidiyorsun sen? sinemaya mı gidiyorsunuz kişiyle? 75 bin atla saldırı yenmeyecek, tedbirini alacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani gittik, yendik, geldik mantığıyla. Ya da işte Davudur Kayseri çıktı, Molla Feneri çıktı, Hocazade şöyle yaptı, takı ettin şu kitabı yazdı. Ne yazıyor ya? Niye yazıyor ki? Derdi ne? Yani... Şu programı yapmamızın bile bir amacı yok mu? Evet. Yani amaç insanın eylemlerine yön verir, onu bir arada tutar. Amaç olmak hiçbir şey yok. Kast, maksat. Nedir bu adamların maksadı? Yani e, niçin İstiklal Medresesi kuruldu? Niçin Davudlu Kayseri davet edildi? <gülüyor> Anladım bunun derdi ne? Bu adamlar niin peşindeler? Niye daha sonra e, Yıldırım Beyazıt Bolla Fenariyi davet etti? Niye Ali Kuşçu çağrıldı? Ali Kuşçu çağırdı Fatih. Niye? Sana sıkıntı Fatih Sultan Mehmet'in. Ya Ali Kuş diye biri var Semerkant'ta. Arkadaşlar Ali Kuşçu 30 yılda getirebildiler buraya. Evet. 30 yıl uğraştılar ya. Niye? Niye gene, gene, gelemedi? Niye izin verilmedi? O dönemde astronomda demek. Niçin astronomlar çok rahat hareket edemez? Bugün Amerika'dan siz bir miktar fizikçiyi Türkiye'ye rahat getirebilir misiniz? Zor getiririz. Niye? çünkü tehlikeli adam var. Biyolojik silah uzmanları falan. O dönemde de bir astronomun büyük bir astronom özellikle rasat yapmış. Gözlem yapmış. Rasathanede çalışmış bir astronomun seyahati çok zordur. Çünkü sıkı kontrol altındadır. Gökyüzünü okuyan adam ya. Bir evet. dil biliyor yani, tehlikeli. Yani demek istediğim şu kısaca. O dönemin bağlamını bir bütün olarak dikkate almadığımız müddetçe böyle geyik muhabbeti diyebileceğimiz Metinler yazarız. Hı hı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Niçin yaptı, derdi neydi, Niye çözmeye çalıştı, hangi ihtiyaçlar vardı, politik ihtiyaçlar neydi? Siyasetin ihtiyaçları var, toplumun ihtiyaçları var, dini ihtiyaçlar var, entelektüel ihtiyaçlar var. Bilgi ona göre gelişir. Evet. Yani diyelim ki ilk dönem medreselerde dil ağırlıklı bir eğitim var. Dil ağırlıklı. Ne kadar alim olursan ol, onu niye? niye? Çünkü sen İslam medeniyetinin bir ve bu medeniyetin dil Arapça. Nasıl ki diyelim ki Persler Yunanca öğrenmek zorundaysa, Suriyaniler Yunanca öğrenmek zorundaysa, çünkü bin yıl felsefenin, hikmetin dili Yunanca değil miydi? Evet. Bunu öğrendi insanlar. Bugün nasıl biz İngilizce öğreniyorsak, İngilizce yazıyorsak, ya kardeşim doçentlik alabilmek için, değil mi? Devlet sana İngilizce makale şartı getirmiyor mu? O dönemin yani, şartlarında da Arapça şart. Arapça öğreteceksin. İbn-i Mukaddime'de diyor zaten. Arap olmayan öğrencilerin Arapça öğrenmekte kaybettiği vakittim. Bu Arapça da, şey, turist Arapçası değil, filolog Arapçası. Evet. Filolog. Çünkü neticede e, kutsal metni yorumlayacaksın, evet. Kur'an-ı Kerim yorumlayacaksın. Daha sonra farklı şekilde bilginin derecesini arttırıyorlar. Niye arttırıyorlar? Durup dururken değil. Şimdi biz e, bilim felsefesinde bir kuralımız vardır. Gauss serisini bilirsiniz matematikte. Bir çan heyresi vardır ya, çan heyresini aklınıza getirin. Gauss serisi Bunun bir ortası vardır. Biz buraya normal deriz. Yani e, nedir onun adı? Uçlar, marjinal uçlardır. İ, şeydir nedir onun adı? E, o ortalama, yüzde 68'lik bir ortalamadır tahminen. Bir kültürde, bu sadece doğada değil, kültürde herhangi bir değer, herhangi bir kavram... %68'lik bir kabul görmüyorsa tutmaz. Siz istediğiniz kadar e, nedir, keyfiniz, paranız olsun ben şunu yapacağım de. Yap, yapabilirsin. Ama o marjinal olarak kalır. O orta şeye gelmesi lazım. Bu, bu tamamen bilimsel, matematiksel bir şey. Dolayısıyla herhangi bir şey yaptığınız zaman toplumda o toplumda karşılık bulabilmesi için o Gauss eğrisinin normal, ize olan bölgesinde yer bulması lazım. Bu Sınıfta bir şey anlatıyorsunuz diyelim. O sınıf anlattığınız bilginin öğrencilerin nezdinde kabul görmesi ya da anlaşıldığını tespit etmeniz için %68'lik birime bakmanız lazım. Hı hı. O çanayarısı onun için üretiliyor zaten. Şimdi biz aynı şeyi bilim tarihi uygularsak, felsefe ve düşünce tarihi uygularsak, toplumun ihtiyaçları, ticaretin ihtiyaçları, yani şimdi başka bir konuya geçeyim. 1932'de Londra'da yapılan bilim tarihi kongresinde, meşhur Marksist bilim tarihçisi, bilim sosyoloğu Boris Hesse'nin sunduğu bir tebliğ var. Biliyorsunuz çok önemlidir o tebliğ. Çünkü o tebliğden sonra tüm o toplantıda olan bilim tarihçileri Marksist olmuştur. Hı. Nedir, ne sundu Boris Hessen orada? Nifton'un prinsipasının sosyoekonomi kaynakları. Hı. Müthiş bir metin. çevrildi Türkçe'ye. Soğuk savaş döneminde Sadece Kongre vardı, ben getirtemedim. Düşünebiliyor musunuz? Saklıyorlar. Tabii yasaktı. çok <gülüyor> tehlikeli bir metindi. Ama şimdi, ben diyorum yayınlandı, Türkiye'de de tercüme edildi. Grossman var bir tane de Polonyalı, o da Descartes mekanizmin, mekanik felsefenin sosyoekonomik kaynakları diye bir metin yazdı. Biz buna bilim felsefede Grossman-Hessen ya da Hessen-Grossman tezi deriz. Yani. Newton dönemindeki transatlantik ticarette kullanılan gemilerin hı hı. Meccezir olayında karaya oturmamasından tutup pek çok konuyu çözmeye çalışıyor. Yani bilim dediğimiz hadise evet kendi içinde teorik bir dile sahiptir. Onun da kendi yani bütün sistemler böyledir. Büyük bir resmin içerisindedir. Yani şuna benzer ben bir Türkçe konuşuyorum. Bu Türkçe genel bir Türkçenin parçasıdır ama kendime has bir Türkçem de var değil mi? Evet. Bunun gibidir yani gramer... Hepimizi kuşatan bir yapıdır. İdeal dili kontrol eder ama argo da konuşulur, ağızda konuşulur, derçi de konuşulur. Bütün kültürel faaliyetler böyledir esas itibariyle. Toplumun o bütünün bir parçasıdır ama kendine az özellikleri vardır. Yani matematik diyelim, siz belli bir dönemde matematik tarih incelediğiniz zaman o matematik yapmanın o toplumla, o kültürle çok ciddi ilişkileri vardır. Ama bir de matematiğin kendi iç teorik dili var. O dilin de belirli dayatmaları söz konusudur. Her türlü düşünce böyledir. Biz çok uzaklaştığımız için ya da esnafımızı, ecdadımızı, atalarımızı ne deylesin ciddiye almadığımız için meseleyi geçiştirerek okuyoruz. Biz bugün hangi sahiplerle iş yapıyorsak, bilgi üretiyorsak o dönemde de benzer sahipler, benzer nedenler var. Niçin İznik'te kuruldu mesela medrese? Ben bu soruyu soruyorum. Niçin İznik'te kuruluyor, Bursa'da kurulmuyor? Bunun bir nedeni olması lazım. Çünkü başkent Bursa. Acaba İznik bir süre başkent olduğu kısa bir dönem, öyle bir bilgi var, onu tartıştım evet. burada. Ondan mıdır? Yoksa İznik, kültürel ilk e, kültürel olmadan önce, ilk Selçukların ilk başkentidir biliyorsunuz. 1075'lere geçiyor. Acaba Selçuklu mirasının sahibi biziz demek için mi? Orada kuruyorlar. Daha başka bir şey... Ee, İznik biliyorsunuz Sis'ten kültünde çok önemlidir. İznik konsüller evet. falan toplanıyor ve İznik'te bayağı parkos gibi büyük bilim adamları yetişiyor. O gelenekten geldiği için mi kuruluyor? Bir çok şeyi var, nedeni var. Bir de İznik Mendesis'in işini ilgince ee, İstanbul'un ya 1500'lere kadar önemini koruyor. Çok önemli. Osmanlı alimleri orada müderris olduktan sonra başka yerlere gidebiliyorlar. Hoca gibi, Çivazade gibi. Evet. Bunun mesela ben cevabını bilmiyorum. Kimsenin de bildiğini zannetmiyorum ama bunun analizinin yapılması lazım. Niçin İzdik Meclisi çok önemlidir Osmanlı için, ideolojik tırnak için anlamda? Bunun üzerine düşünmek lazım. Çeşit çıkarsamalar yaptım. Kısaca e, sorunuzdan nerelere geçtiği görüyorsunuz. Biz, Biz sohbet ediyoruz. 10 saatimiz var herhalde. Var var. Yani. Daha çünkü giriş yapıyordu. Bekleyin arkadaşlarım. Mukartime yapmadım. Daha yapmadım ya. Siz de bir soru sordunuz mu? Var. E, burada, e, <gülüyor> mesela niye Davud'un Kayseri gibi? Şimdi İznik Meddesi'nin ilk müdelesi Davud'un Kayseri midir? Şüpheli. Ee, Orhan Gazi'nin e, akrabası, kayınbraderi, kayınpederi olan başka bir alimden bahsediliyor. Onu burada girmedim ama bir de araştırmamız bize gösterdi ki o dönemde 3 tane Davud'un Kayseri var. Hı. Davud bin Mahmut, Davud bin Muhammed, Davud bin Abdülkerim. Üçü de alim. ...onlardan biri de olabilir. Evet. Çünkü klasik kaynaklarımız bu konuda çok yetersiz. Yazma eserlerin... işlerinden notlarından hareket ederek... ...mesela... E, ...Davudur Kayser'in oğlu olduğunu... ...lakabını Ebu Süleyman olduğunu ilk defa bu araştırmayla tespit ettik. Çünkü kendisi... ...yazdığı bir, istinsa ettiği bir metinde bunu... ...kendisi kaydetmiş. Şiir yazdığını... ...şiir mahanasının eşref Rumî, Rumi... ...yani Anadolu'luğunu çok önemsiyor evet. belli eşref rumi diyor kendisine. Neticede şunu da sorabiliriz. Bütün bu tartışmaların dışında niçin Davudül Kayseri? Ya o dönemde alim mi yok? İslam dünyasında. Bir evet mesela... makalenin arkasında ben verdim o dönemde yaşayan Anadolu'da Semerkant, şey Türkistan ve İran'da ve Şam, Kahire hattında yaşayan alimlerin istederi var arkada makalenin arkasında. Niye onlardan biri değildi Davudül Kayseri mesela? Niçin Osmanlı yönetici eliti Davud'u Kayseri'yi çağırıyor. Onun bir nedeni olması lazım. Evet. Yani siz bugün e, özel ilk defa bir şey kuruyorsunuz. Düşünün. Cumhuriyet döneminde İstanbul Üniversitesi de yapılandırıldığında değil mi? Dışarıdan hoca çağırılıyor, raporlar hazırlatılıyor, 33 reform yapılıyor, insanlar bir kısmı işine son veriliyor filan. E, Neticede siz yeni bir devletsiniz. Kendi devletinizin zihniyetine, ideolojisine uygun bir yapılanma yapmak zorundasınız. Osmanlı Devleti'nde yeni kuruluyor. Orhan Gazi dediğin ikinci şey canım yani. Evet. Emir daha devlet de değil hatta sultanlık da değil. Gazi yani. Beylik dediğimiz. Gazi, evet. e, bu adamlar medrese kurarken herhalde kendi fetih ufuklarını hesaplıyorlar. geleceklerini ilişkin hesap yapıyorlar değil mi? Ona evet. göre bir isim çağırmak zorundalar. Anadolu'nun dokusuyla uygun olacak. Onların anladığı İslam anlayışına uygun olacak. Oradaki alplerle henüz daha sünni vakat heterodoksisi olan şamanik geleneklerini devam ettiren yapılarla alakalı olacak. Evet. Musun? Pek çok değişkeni göz önünde bulundurup bir isim seçeceksiniz. Mesela diyelim ki çok fıkhi bir şey kursanız, fıkı ağırlıklı, e daha insanların zaten yüksek İslam kültüründen haberi yok. Ne yapabilirsiniz? Evet. Ya da çok böyle felsefi, nazari, kelami, meşrahi bir yapı kursanız tutar mı bir de? Hani o gavus ehresine denk gelmez ki. Evet. Şimdi ne ne kadar Müslüman ne kadar Türk. Arkadaşlar bütün bu değişkenleri dikkate aldığımızda metçiyi İznik Medresesini ve Osmanlı ilim hayatının teşekkülünü o bağlama o bütüne oturttuğumuzda ancak çözümleyebiliriz evet. diye düşünüyorum. Olur. Mesela şöyle söyleyeyim çok özür dilerim. Olur. Mehmet Akif der ya benim aslında gölgeler kitabında benim aslında şiirim bu ama ne yapayım toplumun o kadar acil ihtiyaçları vardı ki ben toplumsal bir şair olmak zorundan kaldım <gülüyor> <gülüyor> Zorun <muhtemelen>. ama doğru <gülüyor> diyor evet, doğru. Evet. doğru diyor şimdi ben nasıl yetiştiğini ayrıntılı bir şekilde anlattım Bil sahip olduğu ilim de ortada bir kere çok iyi bir matematik eğitimi almış çok iyi bir felsefe eğitimi var peki bunu sunabileceği bir bağlam var mı yok kendisi yetiştiriyor zaten ya da kendisi başlatıyor bu işi onlar ya eserlerinde yazdığı eserde de kalıyor. Ya da belki hiç yazmıyor onlara. Yani şeyde kalsa diyelim ki kaldı ki bütün eserlerini Tebriz'de yazıyor. Evet. Davudur Kayseri'nin telif ettiği tüm eserler demeyelim tüm değil. %75'i, %80'i Tebriz'de. Çünkü Tebriz'de muhatabı var. Yani Fusus şehrin orada yazıyor. Konya'da olabilir ama Bursa'da, İznik'te yok muhatabı yok. kim? Böyle bir boyut yok. Olsa da 3-4 kişidir. Anlatabiliyor muyum? O yani ilim tarihi, düşünce tarihi öyle basit bir e, anlatı değildir. Son derece ciddi katmanlı değişkenlerini dikkate alarak e, düşünmemiz lazım. Dolayısıyla bütünü anlamak için nasıl çeşitli e, coğrafyada işaret ettiysek... ...aynı şekilde Anadolu'nun mesela entelektüel birikimi neydi? Davud'un Kayseri diyorsun, bu adam Kayseri'li. Evet. Değil mi? Yani demek ki bir bağlamda yetişmiş. O bağlamın temel özelliğine. Abdülkaysen'in metinlerinde son derece ciddi teorik bir yapı varken aynı zamanda niçin İrfani Meşrep, tam bir Arif ve bu Osmanlı Müdürlüsü elitleri tarafından, yöneticiler tarafından tis eti tercih ediliyor? Bunun üzerine ayrıca durmak lazım. Hocam şöyle biraz evet, daha… Ben konuşuyorum. <gülüyor> yok yok o kadar yok. da hızlı konuşuyorum. Hocam biz siz konuşun diye çağırdık zaten. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> biz pek müdahale etmemeye çalışıyoruz ama… Şimdi makalenin başlığı şey İznik'te ne oldu? Biraz daha geri çıkarsak Anadolu'da ne oldu dersek. Evet çok güzel. Evet. E, makalede ben şeye e, takıldım. Mesela o, e, Anadolu'daki alimlerden bahsediyorsunuz. Mesela bunlardan bir tanesi Sadrettin Konevi 1274'te vefat evet. ediyor. Ama bunu yetiştirdiği bir şey var. Ben e, bir cümle var. Sadece onun şeyini okuyacağım. Şöyle farklı bir Kaçın şekilde okuyacağım. Hocam 5. sayfada. Farklı bir şekilde okuyacağım. Evet. Öte yandan Konya'da Sadettin Konevi'den ders almış. Başta Tilimsani, hı hı. Cezayir. Yok, köken olarak. Köken yok. olarak evet, söyler. Evet. Cendi, hı hı. Kazakistan orta, hı hı. orta Asya. Iraki, hı hı. Irak. Hı hı. Fergani Ferghani, Ferga, Özbekistan. Bu bildiklerimiz. Gibi, bunlar yani bunlar ya mesela meşhurları, bu, meşhur. Büyükleri. Yani bu Konevi'den ders almış bunlar. E, Anadolu şimdi baktığımız zaman Cezayirli nisbesinden Cezayir'den gelen var, Irak'ta olduğunu bildiğimiz var, Kazakistanlı olduğunu Kazakistan yani şimdi e, ikinci coğrafyadan e, bahsediyorum. E, Orta Asya'dan gelmiş olanlar. E, Türkistan. şey e, bir ilginç değil mi? İlginç bir olay. Aslında çok aslında. önemli bir soru soruyorsun biliyor musun? Çok önemli bu. Anadolu'yu anlamak için, ya bugün Anadolu nasıl hala bir barınak ve sığınaksa o dönemde de öyle. Evet. Tabii, yani Düşünün 1911 nüfus sayımına Balkanların %62'si Müslüman. Büyük bir kısmı da Türkleşmiş. Hı hı. Nerede bunlar? Vurdular. Geldiler değil mi? Kafkas, Kırım sığındılar. Aynı şekilde 1200'den itibaren başlıyor ama özellikle Moğol Taziki arttıkça bütün şey e, ulema, taşına yani seyahat edebilme Gücü olan herkes Anadolu'ya yığılıyor. Bakın Davud'un Kayseri'nin asıl eserleri Arapçadır ama son eserleri, iki eseri Farsça yanlış hatırlamıyorsam. Niye? Çünkü muhatap kitle değişmiş. Evet. Farsça konuşan bir halk var. Çünkü İran kavimleri de geliyorlar. Gerçekten de öyle. Şimdi şöyle bir şey yapalım Ozan istersen. Anadolu'ya biz 1071'den, hani 1071'den önce de geliyor tabii. Dandanakan savaşından yaklaşık 15 18 yıl önce Çağrı Bey komutasında bir birlik gönderiyor biliyorsunuz Turul Bey Anadolu yurt tutmak için işte evet. Ahlat'ta Bizans ordusuna falan. Bunları geçelim. Daha önce İslam ordusunda Oğuzlar var filan falan. Ama resmi olarak 1071 değil mi Malazgirt? Evet. Anadolu'ya geliyorsun. Kaç ne kadar bir nüfus geliyorsun? Yani Anadolu nüfusu ne zaman o ne kadar o zaman? Yaklaşık 10 milyon. Evet, 1071 civarında. Ve yani bu nüfus homojen bir nüfus değil. Mesela Orta Anadolu nece konuşuyor? Yani Ruhazgatvi etrafı nece konuşuyor biliyor musunuz? 1204'e kadar. Hititçe. Hitit. İmparatorluğu M.Ö. 1204'te kalktı. Devlet olarak. Ama kültür kalkmaz öyle kolay. Yazı kültürünü zaten Anadolu'ya yerleştirebildiler. Bugün biliyorsunuz Urartu'ca bilen aileler var Van civarında değil mi? Bunlar Urartu geleneğini Kablitelir okuyorlar Urartuca. 50-60 tane var herhalde, bilmiyorum ne kadar kaldı. Evet. Öyle bir müze mı? bekçisinden bahsedilir hala. Yok o yok olarak. ha yani benim en son Ama okuduğumda da... 50-60 taneydi, şimdi azalmıştır tabii ben bunu ne zaman okudum. Anadolu'da çeşitli kültürler var. Özellikle e, Ankara ve ötesi malum biliyorsunuz e, büyük güçler için bir savaş alanı gibi Bizans'ta Salserler arasında sonra Bizansla. ...Araplar arasında değil mi? Sonra 1071'de Türkler geliyor. Özellikle yüksek platolarda Ermeni prenslikleri var. Gürcistan bir güç. Şimdi siz buraya geliyorsunuz. Askeri bir güçsünüz. Okuma yazma oranınız öyle çok fazla değil. Yönetici bir şeyiniz var, elitiniz var. Çünkü Oğuzlar dediğimiz... ...yukarıdan gelen 960'ta Cende inen Oğuzlar... ...öyle herhangi bir Oğuzlar değil böyle anlatılıyor da Dukak var başlarında bu genel kurmay başkanı. Orta Asya'da Oğuz Yabguluğu var. Yabguluk nedir? Eğer Türkler bir han çıkartamazsa yani Türklerde her o dönemde her devlette yönetici bir aile vardır değil mi? İşte kayılar yöneticidir, kınıklar yöneticidir filan. Bunlardan biri çıkıp o asabiyeti sağlayamazsa İbn Adıl'ın tabiriyle yabguluk yani ombudsman dediğimiz bugün bir yabguluk kurulur. Eşit güçteki hallardan biri başa geçer. Bunun genel kurmay Başkanı'dır Dukak. Kavga ediyor, tartışıyorlar. Cende iniyor. Kendisine bağlı boylarla ve askeri birliklerle. Dolayısıyla bir askeri elit bunlar. Burada işte Selçuk, sonra onun çocukları Tuğrul'lar filan. Daha sonra işte da, nedir? Dandan Akan geliyorlar buna. Dolayısıyla Anadolu'ya gelen insanlar devlet geleneğine sahip devlet yönetme tecrübesi olan ve askeri açıdan yetişmiş insanlar. Bakın, Manazgirt'ten önce Afşin'e, şey Afşin bir general, Türk generali Kadıköy'e kadar geliyor ya, ordusuyla. Anlatabiliyor Ya Şey değil, evet okuma yazma bilmiyorlar belki. Medeni kültür çok yüksek değil. Yüksek İslam kültüründe bilmiyorlar ama orta asadan ettikleri ve şeyde de İslam medeniyetinde de özellikle Dandanaka'dan sonra dahil oldukları bir devlet kültürleri var, bir askeri kültürleri var. Bundan dolayı geliyorlar ama nüfuslara arz. Bu bir süreç istiyor. 1150'ye kadar, Sultan Mesud'a kadar yavaş yavaş şehirler kuruluyor, ticaret yolları oluşuyor. Bundan oluşması lazım. Yani madde olmadan mana olmaz. Siz bu altyapıyı kurmadan, yani düşünün Türkiye'de üniversite yok. Entelektüye nasıl yetiştireceksin? Evet. Yetiştiremezsin. Lise yok, sırf ilkokul var mesela. Ama Bunun gibi düşünmek lazım. Bu zaman alıyor. 1150'de başlıyor Anadolu'da yavaşlıyor. Fakat o sırada siz de karışıyorsunuz. Yani Anadolu'daki Türk, tırnak içinde Türk olan ne o dönemde? Anlatabiliyor musunuz? Çünkü bir de siz Müslüman olurken, Pers kültürü, Pers demeyelim, Fars kültürü artık üzerinden Müslüman olmuşsunuz. Bakın bugün bile tüm dini terminolojimiz necidir bizim? Farsçı. Fars. Abdest, namaz bunlar Farsçadır. Çünkü onlar üzerinde, o kültür üzerinde, biz Arapça üzerinde Müslüman olmadık. Fars kültürü üzerinde Müslümanız. Özellikle Samanoğulları. Gazneliler de Farsça konuşuyor. Karahalılar biraz ileride olduğu için, daha doğuda kaldığı için Selçuklar onlarla fazla şey değil. Fars kültürü de baskın. Sultanların adına bak işte Alaaddin Keykubat, Yaz Keyiste de filan değil mi? Ee, ama Çiğ'i de koruyorlar tabi. Kendi tırnak içerisindeki Türk kültürünü de Anadolu'yu tekrar Türkleştiren ilginç bir şekilde Moğollardır. Evet. Bartol meşhur Rus Türk der ki Moğolların tarihe en büyük katkısı gittikleri her yeri Türkleştirmektir. Çünkü niye? Moğol dediğin nüfus çok az bir nüfus. Ordunun yüzde sekseni Türk. Türk boyları. Ve yönetici elit bürokrasi Uygurlar. Çünkü onlar devlet geleneğine sahipler. Dolayısıyla Anadolu'yu tekrar Türkleştiriyorlar. Ve 1200'e geldiğimizde Alaaddin Keykubat'la birlikte dışarıdan gelen, içeriden değil bakın. Artık içeride yavaş yavaş var tabii. Mesela benim tespittime göre 1150'lerde başlıyor ama çok maddi delilimiz yok. Fakat 1200'e doğru yavaş yavaş e, önce Moğolların tazikinden, oradaki istikrastan kaçıp e, Anadolu'ya bir yığılma oluyor. Bu onunla alakalı. Saadettin Konevi Manatya'dan geliyor. Urmevi, Urme. Urmiye'den geliyor, Urme. Şam'dan, Mısır'dan, e, Sicilya'dan tekrar dönüyor, Konya'ya geliyor. değil mi? Hemen hemen tüm büyük isimler dışarıdan geliyor e, Ozan'ın dikkat ettiği gibi. Ha, bunlar burada birleşiyorlar. Hepsi farklı yerden geliyor bir sığınak oluyor. Çünkü çok düzenli bir ordusu var Süleyman Alâeddin Keykubad'dan biliyorsun. Lakabı Ulu <gülüyor> Keykubad. Hakikaten çok iyi bir general, çok iyi bir asker, iyi bir devlet adamı. Kurumsallaşmaya çok önem veriyor, ilme çok önem veriyor. Ve bu genel alimleri, ilim adamlarını Konya'da ve diğer şehirlerde e, şey yapıyor. Nedir? İstihdam ediyor. Bunlara yatırım yapıyor tabir caizse. Ve nitekim bu birikim daha sonra ilanlar döneminde patlıyor. Yani o Mevlana dediğimiz, Konevi dediğimiz insanların tüm entelektüel faaliyetleri dikkat edin 1243 Köse Da Savaşı'ndan sonradır. Yani Anadolu'nun İlhanlılara tabi olmasıyla birlikte. Şimdi burası önemli bir nokta. Ne demek bu? Şu demek. İlhanlılara kadar, Köse Da Savaşı'na kadar Anadolu Bizans'ın doğal uzantısıdır. İsterse burada Türkler olsun fark et. Evet. Ama 1243'ten sonra Anadolu artık Türkistan ve İran'ın bir uzantısı haline Her açıdan politik, ekonomik, siyasi, ilmi ne dersiniz değil. Ve orası besliyor şeyi. Anadolu'nun evet doğu ve güneydoğu taraflarında İslam merkezlerine yakın olduğu için evet entelektüel faaliyetler var tabii. Mesela diyelim ki e, Artuklular'da Ebuliz Cezeli var. Erzincan'da Abdullah Bağdadiler var. Daha önce Hübeyshi Tifkisi Merv'den kalkıp geliyor. Şimdi bunu e, konu konuya açıyor. Anadolu'yu iyi anlayabilmek için hem Selçukluyu özellikle Osmanlı'yı Selçuklu Zemşağ Şah güzel hikayelerini takip etmek lazım. Tüm Anadolu'yu besleyen e, önemli isimler e, Büyük Selçuklu Sultan Sencer'in etrafındaki ve akabinde de Selçuklu Büyük Selçuklu ortan kalkınca Hazem Şahlardaki birikim. Min devamıdır Anadolu. Mesela Osmanlı medrese geleni anlayabilmek için bu bilmek lazım. Evet. Ben yıllar önce şeyi okuduğum zaman bu işlere iyi uğraşırken Köprülü Köprülü Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkmasında bir Harzemşah etkisinden bahseder. Gayet doğal. Çünkü Harzemşahlar dediğim gibi partiyen yani değişmiş. Selçuklu geleneğin devam ettiriyorlar. Ve e, Moğol ordusu önünde ciddi tecrübeleri var. Özellikle Celalettin Harzemşah. Yase Çemen Savaşı'nda Ulu, um, Ulu Keykubat, Azatürk onu yenince. Çünkü savaşa savaşa biraz çıldırıyor yani. biliyorsun aşırı savaşmak. Yoruyor onu. E, dengesiz hareket ediyor. Fakat şahs generalleri ne oluyor? Subayları ne oluyor? Ordusu ne oluyor? Yok olmuyor ki bunlar. Bunları alıyor şey. Selçuklar istihdam ediyorlar ve özellikle Batı kanadına gönderiyorlar. Dolayısıyla özellikle Batı Ege bölgesindeki Anadolu beyliklerinde ciddi bir Harzemşah askeri etkisi var. Devlet tecrübesi etkisi var. Ben kişisel olarak buna şunu ekliyorum. Osmanlı ilim hayatını anlayabilmek için de bu çizgiyi, yani Büyük Selçuklu Harzemşah çizgisini çok ciddi bir şekilde analiz etmek lazım. Kişisel tespitim Osmanlı medrese geleneği, köklerini şeyde bulur. Selçuklu Harzemşah, yani Merv, Türkistan coğrafyasında ortaya çıkan medrese geleninde bulur. Bunun özelliği şudur. İlk dönem medeseler daha çok hukuk mektepleridir ve çeşitli hukuk ee, okullarına göre şafi hukuku, fıkıh işte hanefi filan. Ama Sultan Sencer ve Harzemşah dönemi medeselerin özelliği bilgi dediğimiz bu tümel kavramın altında düşen tüm okulları temsil eden eserlerin müfredata girdiği bir dönemdir. Yani diyelim ki Azim Şahlar döneminde bir medresede fıkıh okutulur, kelam okutulur, İbn-i Sinacı felsefe okutulur, matematik bilimler okutulur ve gerekiyorsa tıp okutulur. Yani bir o dönemde bilgi nedir, bilgiyi temsil eden okullar nedir? A okulu, B okulu, C okulu hepsi medreselerde karşılık bulmaya başlıyor. Müfredata, yani yekbara bir, entegre bir müfredat hazırlanıyor. Bu dikkat edin Osmanlı medreseleriyle aynıdır. Özellikle Fatih ve sonrası medrese geleneğimiz tamamen bunun, bir tür geliştirilmiş halidir. Bununla ilgili maddi delillerimiz de var. Ondan sonra eserler üzerinden de bunu anlatabiliriz. Ee, o açıdan senin soruna geri dönelim. Anadolu'da bu dışarıdan gelen alimler, bunları tek tek saymaya gerek var mı? Mesela önemlilerini sayalım. Saddettin Konevi, Sıracettin Ulmevi, Celaleddin Rumi, Kutbuttin Şirazi, Ekmelettin Nahçuvani, Esreddin Eberi. Bunlar önemli isimler. Bunlar Konya'da bir araya geliyorlar. Şimdi bu da çok önemlidir bakın. Konya. Ha? Konya. Konya. Niçin çok önemli? Şu düşünün şimdi. Amerika'dan bir profesör geliyor. Konya'ya sığınıyor diyelim. Yani tamamen örnekleme yapıyorum şimdi. Moskova'dan geliyor. Bunlar çok çeşitli nedenler. Geri dönüş imkanları yok. Evet. Kahire'den geliyor. Çin'den geliyor. Hepsinin bir sosyal backgroundu Arka planı var. Statüleri var değil mi? Çeşitli mensup oldukları ekoller var. Ama koyuya geldiklerinde bunları yanlarına getiriyorlar mı? Hayır. Evet. Artık doğal bir, organik bir çevreleri yok. Ne yapacaklar? Oturacaklar. Kendi aralarında yeni bir çevre kuracaklar. Bu nedir? İletişim imkanı artıyor. O yüklerinden temizlendikleri için müzakere etme imkanları artıyor. Düşünün şimdi Urmevi, Sıra Cettin İslam medeniyetindeki en önemli mantık kitabının yazarıdır. En önemli mantık kitabının yazarı. metali -Lenzler i̇bn Sina felsefe üzerine eserler yazmış bir isim. Kelamcı, büyük bir usulü fıkıh, yani fıkıh metodolojisi yazarı. Dolayısıyla aşırı teorik bir adam. Ama Mevlana'nın en büyük koruyucusu bu. Evet. Kutbuttin Şiraz, işraki bir filozof. Büyük bir matematikçi Asun'un um. ve bana sorarsanız Anadolu'daki matematik bilmenin kurucusu hakiki anlamıyla... Ama Sadettin Konuvin'in talebesi. ondan din ilimden öğreniyor. O da onu aslomu öğretiyor. Evet, bunu yazmıştım. Bakın ilişkilere bakın. Anlamıyor musun? Hepsi birbirleri son derece. Bunu kendi doğal çevrelerinde yapamazlar. Ve bunu yaparken 54-55 yaşlarında falan yani. hocam, şey, hoca böyle, talebe, talebe ilişkisinden gerçek... ziyade hoca talebe karşılık çaprazlı ama şekilde böyle ama yani. o geleneklerde öyle. Yani bu Batı'da da Doğu'da da bizim anladığımız anlamda değil. Yani. Diyelim ki siz iyi bir matematikçisiniz. Ben de diyelim ki iyi bir din alimiyim ama yaşım atmış Gelip sizden matematik öğreniyorum. Bu kesinlikle çok normal bir şey. O dönemde hocalar birbirlerinin öğrencisi, hocası öğrencisi olabiliyor. O ondan öğreniyor onları. Bu ayıp bir şey değil. Şimdi ilim bir ibadet. Bakın bizim bugün ilim bir ibadet değil. Yani kesinlikle evet. değil. İlim bir ibadettir. Ve işin garibi 24 saatlik bir ibadet. 5 vakit namaz gibi değil. Çünkü aklın ibadetidir. Her organın ibadeti vardır der bizimkiler. Aklın ibadeti bilgidir. Onun için sürekli bunlar bizdeki gibi sabah 8'de başlayıp akşam 5'te kapatmıyorlar dükkanı. Memur değil 24 yani. tabii tabii. Yani ben diyorum 657 de tabi bilim <gülüyor> değil bu. <buna. gülüyor> evet, evet. Sürekli ilim yapıyorlar. İlim evet. gerçekten bir ibadettir. Ee, ve bunun için bütün e, kurumsallaşmaları da buna göre yapıyorlar. Medrese'nin yanında. medrese dediğin şey nedir derim? Yurt... Ve eğitim görülen yerdir. Medrese odadır ya. Öğrencinin kaldığı odadır. Dersleri medese de yapmıyorlar ki. Medrese odadır ya. Ha. Orada belli bir ya camide, caminin yanındaysa camide yapıyorlar ya da çeşitli odalar orada yapıyorlar. O açıdan bizim gibi bakmıyorlar olaya. Ve bu ilim için adam kalkıyor Endülüs'ten. Diyelim ki Muhammed Abili İbn-i Adun Ucusu. kalkıyor. Geliyor ya. Ben hep örnek görüyorum. Yusuf Kırşehir'i kalkıyor Konya'dan gidiyor Endülüs'e. Evet. İbn Arabi kalk kendisinden geliyor. Şey makalenizde örnek var. Çin'den astronom geliyor. Şeye, Anadolu e, tabii, şeye, şey Anadolu'ya tabii Şey Merakaya. Ama aynı şekilde Merakadan Cemalettin El Bukhari de Çine gidiyor. <gülüyor> Orada evet. İslam e, astronomisine göre çalışan rastane kuruyor ve Çinli astronomları yetiştiriyor Kubilay'ın zamanında. Çünkü tek bir devlet ya, mod devlet. Evet. Tabii tabii bu. E, Kaykonides yine makalede örnek değil mi? Bizanslı evet. gidiyor Tebriz'de Şemsi Bukari'den astronomi matematik okuyor. Onları sonra Farsçadan e, Bizans Rumcasına çeviriyor. Okullar kuruyor Trabzon'da ve İstanbul'da. Tabi. Bu şey şeyde hocam lafınızı söyledim. Yok artık ee, sohbet ediyoruz. Dağıldı ee, zaten. <gülüyor> Orhan Gazi döneminde bir Bizanslı alemin yakalanıp e, Palamasın e, bir Böyle müzakere ortamında evet. e, şey yapılması hikayesi var. Yani orada e, yani farklı kültürlerin e, birbiriyle müzakere etmesi, bir emirin önünde müzakere etmesi işte o da o din, şey dini olabilir veya e, ilmi olabilir. Yani bunun mesela çok örneği var mı? Var, çok örneği var. Şimdi şöyle tabii, neticede to totalde baktığında, toplamda baktığında İslam kültürü o dönemde, Akdeniz dünyası en güçlü kültürü. Bunu her hı hı. civardaki herkes bunu kabul ediyor. Nitekim eee Frederik, değil mi? Eee Eyyubi Sultanı'ndan e, alim istiyor. Evet. Büyük kutsal Roma Germen İmparatoru bu adam. Sicilya'da başkentliyor. hakikaten o kadar ileri gidiyor ki biliyorsunuz lan bu Arap oldu, Müslüman oldu diye suçluyorlar adamı. Çünkü hı. Arap kıyafeti giyiyor. Nasıl biz bugün güçlü kültürü Mukaddime'de böyle Hadi bir bölüm olsun. var. Biliyorsunuz baba-oğul ilişkisinden anlatır ne Haldun bunu. Nasıl ki oğul babayı taklit eder. Galip galip, galip, galip. galip malı ilişkisi ama baba-oğul ilişkisini verir. Şimdi galip kültür, güçlü kültür taklit edilen bir kültürdür. Gayet doğal bu. İslam kültürü o dönemde güçlü bir kültür. Evet. Sadece ekonomik, politik açıdan değil her açıdan taklit ediliyor. Şimdi mesela biz buna çok dikkat etmiyoruz. Sıracettin Urmevi, 1254 yanıt satılamıyorsa gidiyor Sicilya'da. O dönemin en güçlü devletinin sarayında dört yıl e, alimlere ders veriyor, öğrencilere değil. Bakın ha. Sicilya, Çörek'in, Thomas Aquinas orada. Hmm. anlıyor muyum? Ve dikkat edin, yüksek sekolastizm batıda 1250-1350'dir. 1250-1350'dir. Albertus Magnus, Thomas Aquinas, okamlı bilimler falan hepsi bu dönemde yetişiyorlar. Artık kitaplardan, tercümelerden değil, doğrudan bir evet. hocadan alıyorsunuz. Dört yıl az bir iş değil. Evet. Ve dönemin en önemli ismi. Bir çakışma var yani orada. Atina'da şeyin. E... Ben virimiz yok. Kimler o listemiz yok yani. Kimler var orada? Bir i̇ki, iki isimi biliyoruz ama önemli olan orada isimlerin olması değil. Şimdi şöyle düşünün, aynı tane getiriyorsunuz. İstanbul'da Ankara'da ya da İstanbul'da bir ortamda Türk fizikçileriyle az çok fizik bilenlere eğitim veriyor dört yıl boyunca. Böyle düşüneceksiniz. Yani İlla o dönemin, ki bulaşır yani. O dönemin önemli <gülüyor> ismi bu. E, Kemal-i talebesi dediğim gibi büyük bir us mantıkçı, büyük bir usülcü, metodolojik ve kitap yazıp e, takdim ediyor şey Fredy'le. Entesan'da mantık kitabı ve kognitif psikoloji kitabı. Fizik kitabı ve okuttuğu eser, şey, konular konularla Mantık, fizik, metafizik. Bunları okutuyor. Bununla ilgili bir yabancının çok güzel bir makalesi var. Umreville'nin network'ü diye İngilizce. Türkçe'de evet, iyi olur. E, Dolayısıyla var bu tür şeyler, e, çakışmalar çok fazla. Şimdi Palamas tabii entesan bir adam. Palamas herhangi biri değil. Senanik Başbiskuposu ve Palamizm diye bir akımın kurucusu. Evet. Ve bu e, Hristiyanlık, Ortodoks Hristiyanlığı tarafından da olumlanmış ve onaylanmış bir öğreti. Öğretimin özelliği tasavvufi karakter taşıması. Yani İslam tasavvufundan çok ciddi etkileniyor. Bu çok önemli bir nokta. Daha geç dönemde e, Yıldırım Beyazıt döneminden itibaren e, Platon, Gemistüs Platon diye bir adam var. Bu adam Monna Fenari'nin Edirne'de veya Bursa'da tasavvuf tarikatlarında yatıp kalkıyor. Ama dertlerin ne de şu, yüksek kültür, askeri, kültür, güçlü kültür geliyor, bunu hissediyor entelektüeller. Bir arada yaşamanın formülünü, yok olmadan, bir arada yaşamanın formülünü arıyor Bizanslı düşünürler. Yani bu adamları askeri olarak durduramayacağız, politik olarak durduramayacağız, siyasi olarak, e, entelektüel olarak ortak bir dil geliştirebilir miyiz? Palamas'la yapılan tartışmanın da esas şeyi budur bir arada yaşamayı mümkün kılacak bir dil geliştirmek. Sen sen olmanı, ben ben olmanı koruyacağım ama ortak bir dilde buluşacağız. Mesela Platon. Platon aslında Platon demek. Bizansçası. Platon'u çok sevdiği için kendini o ismi almış. Gemistus Platon diye. 15. yüzyılın önemli düşünülerinden biridir. Bak. 1453 Türk ölüm tarihi. İstanbul'un fethinden önce ölüyor zannediyorum. En önemli düşünülerinden biridir. Tüm Akdeniz dünyasında. Ama bu e, Nedir onun dediği? En önemli hedefi dinlerin birliğini üst bir formülle ortaya ve bunu tasavvufla yapmaya çalışıyor. Palamas da benzer bir şekilde. Palamas esir alınıyor İstanbul'a ziyaret ederken getiriyorlar izniye. Önce Bursa'ya getiriyorlar. O sırada şey Orhan Gazi rahatsız galiba. Onun yanına çıkartıyorlar. Diyor ki ulemayı toplayın bir tartışma yapın. Bak şimdi. Şimdi derdi olmayan bir adam spor olsun diye tartışma yapacak hali yok yani kafa, devlet adamı kafasında bir şey var. Ee, ve bu tartışmayı bizim kaynaklarımızdan okumuyoruz ilginçti. Bizimkiler çok da böyle kaydetmişlerse de kaybolmuştur. Palamas'ın günlüğünden okuyoruz. Hı. Palamas bunu anlatıyor. Kim ne tartıştılar genelde dini konular. Fakat şunu söylüyor. Evet bunlar Hristiyan düşmanı ama tartışma esnasında son derece medeniler. Kesinlikle benim söylediğim hiçbir fikre aykırı, aykırı demeyelim de eleştirme anlamında değil yani sert evet. tepki vermediler. E şimdi bu kendi güvene bir kültürün tarzı ve tavrıdır. İsterse öldürür. İsterse o tartışmada susturur. Eğer cevap veremiyorsa bile herhangi bir kızgınlık göstermiyor. Palamas bunu söylüyor. Ve son derece tüm düşmanlıklarına rağmen tartışma esnanda son derece medeni ve hoşgörülüydüler. Evet. Tarçları konulara baktığın zaman dini konular ama ben şunu çıkartıyorum o metinlerden. Osmanlı elitleri e, bulundukları coğrafyanın dini, etnik kimliğinin, kültürel kimliğinin farkındalar. O kimliği öğrenmeye çalışıyorlar. Çünkü klasik kaynaklarda ayrıntılı bilgi yok. Siz onlarla komşusunuz, iç içesiniz. Onların inançlarını, reflekslerini ölçmeniz lazım. Bunu öğrenmeye çalışıyorlar ve belki de bunu öğrenirsiniz onları değiştirmek anlamında değil. Nasıl muamele edeceğiz bu evet. adamlarla birlikteyiz? Çünkü yani nüfusumuz ne kadar? Böyle bir şey, siyaset seziyorum tabii bunun üzerine. Tarihçilerin çalışması lazım. Orhan Gazi döneminde 10 tane medrese açılmış. Bu Bunu da çok mesela ilginç hiçbir bir evet. şey yani hani e, Osman Gazi döneminde yok. Osman, Osman Gazi döneminde ya 97 bin, bin kilometrekarelik bir coğrafyada nüfusun homojen olmadığı Müsl nüfusun çok da Müslüman olmadı. Bilmiyoruz tabi ne kadar Müslüman. Evet. Bilmiyoruz ama böyle bir ortamda 10 e, tane medrese kurulması az bir iş değildir. 1. Murat döneminde 30'a çıkacak. Evet. Siz Rab, e, kitaptaki makalenize de vermişsiniz. Mesela en pik herhalde en yüksek şeyi 106 kanuni döneminde Tabi ama Sırf İstanbul'u. Öyle Tabi tabi. Şimdi çok enteresan tabii. Medreselerinde kendine göre derslik, küçük olanları var, büyük olanları var filan. Mesela 1700'lerin başında yazılmış bir coğrafya kitabında İstanbul anlatırken İstanbul'da 550 medreseden bahsediyor. Evet. Yani inan mektep değil ama medrese. medrese. Bir de mektepler var. İnanılmaz bir rakam. Evet. Yani şimdi ben onu da söylüyorum yazılarımda. Özellikle Sultan Sencer ve Harzemşahlar'dan sonra ee, Türkistan, İran, Anadolu ve daha sonra da Balkanlar buna ekleniyor bir tahsilli sınıf oluşuyor. Bilginin kamusallaşması dediğimiz bir hadise var. Şimdi daha önce de eğitim kurumları var canım. Yani Me Mezopotamyalarda eğitim kurumları var. Ee, Platon Akademisi var. Lise var. Biz mi? Ama bunlar genelde e nedir onun adı? Bilen insanlar var. Bilmeyen insanlar var. Yani alim, cahil, filozof, filozof olmayan. Ama Mendeseler özellikle Selçuk'la medreseleri kurduktan sonra ve bu Sultan Sencer ve Azemşahlar döneminde kazandıkları özellikler itibariyle okumuş tahsil dediğimiz alim değil, filozof değil ama cahil de değil. Bir, in, bir insan sınıfı yetişiyor. Evet. Bunun tabii kağıtla, kitapla da alakası var. E, o açıdan e, şeyde Mendeseler bunu bu fonksiyonu sağlıyorlar. Demek ki çok fazla medrese olması bununla da alakalı olabilir ama inanılmaz e, rakamlar var. Biz bunun araştırmasını yaptık. Balkanlarda ne kadar medrese var, ne kadar medrese kuruluyor, ee, ondan sonra Anadolu'da ne kadar medrese var. Tabii bunların çok dakik bir sayısı ulaşmak için tüm belgelerin incelenmesi lazım ama e, rakam çok ciddi bir rakam. Evet. Niye bu medreseleri kuruyorlar? Bu da aynı bir soru tabii. Hocam biraz daha şeyi büyüte, büyüt, büyütsek mi, merceği büyütelim. Büyütelim. Ee, şimdi şeyden başladık, İznik'ten başladık. Biraz Anadolu... Şimdi şeyde Anadolu'yu daha bitirmedik. Anadolu'yu bitirmedik ama onu da içine alacak şekilde bitmez zaten. <gülüyor> kayıp halka kitabımızdaki kayıp halka ile ilgili makaleler evet. var. Kayıp halka üzerine belki bir konuşmak da gerekebilir evet. çünkü bu alanda. Kay kayıp halka hemen söyleyeyim onu hani dinleyeceğim arkadaşlarımızın Muhammed El Behi diye bir Arap'ın, bir Arap yazarın, entelektüelin Türk hakimiyeti dönemine verdiği attır. Erhal kadır mevkude. Yani Arap kültürü için kayıp alkadır al al diyor. Yokuz biz çünkü. 1256'dan işte Bağdat'ın düşüşü. Hayır hayır 10 1055 10 10. Bağdat. Şey, mesela burada bir dipnot üzerinden okuyarak bu şeyi de Anadolu'daki mevzuya da belki biraz değinmek gerekir genel perspektiften. Burada şey demişsiniz, günümüzde özellikle... 1957'den sonra yapılan araştırmalar, İslam felsefe bilim mirasının altın çağının Türkler sonrası olduğunu ortaya koymuştur. Evet, sen Türkler sonrası. Ee, i̇şte burada şeyler var mısınız? Saliba, George Saliba'nın, işte Dimitri Gutas. Mesela Saliba... Edward, Edward Kennedy, George Saliba, Dimitri Gutas, Cemil Recep, Ahmet Dellal, evet. E, Astronominin altın çağı 1247-1600. Evet bunu Saliba söylüyor. Dimitri Gutas işte İbn Sinacı Felsefenin e, Altın Çağının ile 1350. Evet. Adil Adil Fahuri, mantığın Altın Çağının ile 1300 evet, olduğunu bu, iddia ediyor. Bu Arap mantık tarihçisi evet. E, genel olarak e, yani bu tabi Anadolu merkezli e, mesela şeyde de böyle bir bölüm vardı hatırladığım kadarıyla Hats'nın İslamı sevindi ya da makalelerin topladığı bir makallerinde de makallerini içeren kitabında orada böyle bir şey var mı? 16. yüzyıl için mesela konuşuyor işte uzaydan birisi gelseydi uzaylı gelse 16. yüzyılda dünyaya baksa şöyle yukarıdan evet, bir yüzyıl sonra her tarafın İslam olacağını İslam olacağını ve Türk hakimiyetinden bahsediyor evet, yani buradaki evet. Türk hakimiyeti işte hanedanlardan bahsedersek işte Osmanlı Safare ve e, Baburi. Bu genel e, perspektifte nereye tutturabiliriz? Anadolu, yani yine Anadolu'ya devam edelim de biraz daha bu e, dünya ölçeğinde e, hatsının bahsettiği dünya ölçeğinde Anadolu üzerinden biraz daha Şimdi devam öncelikle edelim. Öncelikle şunu söyleyelim. E, siz İbrahim Halil Üçer Hoca'yla da bir program yaptınız. Evet. İşte İslam Düşünce Antası'nın hem kitabın editörü, projenin de koordinatörüydü. 200 tane akademisyen çalıştık. Orada biz bunları artık yeni bir sınıflamaya tabi tutup biliyorsunuz. Oradaki hı hı. E, biz e, Selçuklu dönemi yani 1040 ile 1600 arasını yenilenme dönemi olarak görüyoruz artık. Milletli gibi bakmıyoruz olarak. Bir de artık bu eski e, tartışmaları dikkate alıp cevap yetiştirmeyi bırakmamız lazım. Biz kendi hikayemizi yazmamız lazım. E, bu bölümleme, yani klasik bölümleme İngiliz politikasının Arap dünyasını Türk yönetiminden, Osmanlı yönetiminden kopartmak için geliştirdiği kültürel bir teoridir. Yani bu şu demektir bunun Türkçesi. Siz çok büyük bir medeniyettiniz. Türkler geldi, sizi mahvettiler. Bunlar barbardı, şuydu buydu. Bu, tuttu bu. Fakat bizim Türkler, yani Türkiye'deki Türkler, İngilizlerden daha çok İngiliz olduğu için bizim öyle bir özelliğimiz var. Biz başkaların fikirleri onlardan daha iyi savunuyoruz. Ben bir türlü anlatamıyorum bunu 20 yıldır. Bu İngiliz siyaseti. Onun için diyorum ya, oryantalizm İslam kültürüne uygulanmış bir terördür, kültürel bir terördür. Bunu söylüyorum birçok kez, yazdığımda. Biz bunlara cevap vermek zorunda değiliz. Bu İngilizlerin ürettiği ve işe yarayan, Gazali'yi burada merkeze koymalarının hem işlevsel olarak buna müsait, hem de Gazali, Türklerin yönetim meşruiyetini sağlamış siyaset teorisini gelişen adamdan Oca Arap Milletçileri Gazali sevmez. Şimdi meseleyi biraz da bu açıdan bakmak lazım. Hiç bir teori spor olsun diye çıkmıyor. Şimdi 1957 tarihi niçin önemlidir? 1950'ye kadar e, İslam medeniyeti Gazali'de bitti şeklinde bir kabul var. Şimdi bu da çok enteresan. Yahu ilim dediğimiz hadisenin bir metodolojisi vardır. Nesnene gidersin. Diyelim ki optik ilmi, alırsın optik ilmini. Şimdi 900 614 değil mi? Hicret. Hicretten İslam medeniyeti başlatalım. Hı? İşte dedir Emeviler, Abbasiler 1111 Gazali. Ne olacak? Şöyle bir V düşünün. Ters ve zirve. Gazzali optik düşmesi lazım, değil mi? Alırsın gösterirsin bunu bana ya. Yani nasıl ki bir astronom gökyüzünü incelemek zorundaysa bir fizikçi nesnesine gidip mikroskop mu kullanacak ne kullanacaksa inceliyorsa sen de inceleyeceksin alacaksın cebri, cebir bilimini alacaksın hesap aritmetik bilimini alacaksın geometriyi alacaksın, mekaniği tek tek bana göstereceksin ya bu zor bir şey mi? ama kimse gidip kütüphanelerde çalışmıyor ki kolay yok yok deyince zaten yapacaklar git şey yat uyu evet. şimdi 1950'de ne oluyor? Edward Kennedy diye bir adam var ben tanıdım kendisini eşini datım çok entesan bir adamdı. Avrupa'daki özellikle Anglo-Saxon dünyadaki İslam bilim tarihini yetiştiren kişidir bu adam. Hepsi onun talebesidir. Hmm. Edward Kennedy Arap dili okuyor yani farklı bir şey yok ama yani, bilim tarihi çalışmak istiyor. Asrüm tarihi çalışmak istiyor İslam medeniyetini işte. Otto Noyber meşhur bilim tarihçisi Arapça bilmiyor ama buna bir diyor ki git diyor. Princeton'da yazmalar bölümü, İslam yazma, Arapça yazmalar bölümünden e, bir kitap bul. Bir bak bakalım yani ben de bilmiyorum diyor hani beraber çalışalım ama gidiyor bir numara buluyor As, şey, Asurmi ile alakalı tesadüfe bak İşimiz tesadüflere kalmış. Kütüphaneye iniyor fakat numarayı yanlış yazıyor. <gülüyor> bir tane <gülüyor> kitap geliyor. Arapçası zayıf. Henüz daha öğrenci e, şekilleri çiziyor. İşte Jüpiter'in dolaşımı, burada kinematik, geometrik modeller olur ya. İşte Mars'ın felekleri falan falan çiziyor onları. Biraz not alıyor, gidiyor. Otto Neuver'e gösteriyor. Otto Neuver şöyle bir bakıyor diyor ki, oğlum bunlar önemli değil diyor. Bunlar diyor, yeni şeyler diyor. Sen eskiye bak. Nasıl yeni diyor efendim diyor. Bunlar diyor, e, Kopernik'in kullandığı modeller oğlum diyor. <gülüyor> Ama hocam diyor, bu adam 1389'da ölmüş. Otton Oyber kendisi anlatıyor, ben kendisine denildim yazdı da bunu. Sıçrıyor yerinde. Nasıl diyor, ya, doğru baktın mı? 1389'da nasıl ölsün? Şimdi 1453, 1543 şişin ölümü. Kobernik, Kobernik. Kim o bu kitap? İbn-i Şatır. Meşhur, şanlı, büyük, aslom. Hemen Arap filoloji bölümünden hocaları çağırıyor Otton Oyber. Hep birlikte gidiyorlar. Olay çünkü bir bakıyorlar ki hakikaten 1389'da ölmüş. Numarayı yanlış yalıyoruz. Bakın tesadüf. <gülüyor> Ve ondan sonra <gülüyor> e, e, anglo saxon dünyada İslam bilim tarihi çalışmaları seri değişiyor. İşte Abdülhamit Sabra ki Karl talebesidir. Edward Kennedy onun talebesi George Saliba'lar, Ahmet Deliler'ler, Cemil Recep'ler. Bir ekip e, şeyden sonra artık, Gazali'den sonra çünkü şunu görüyorlar ki, orijinal İslam astronomisi 1244'ten sonra, Gazali 1111'de öldü, dikkat et. Cehalet diz boyu. Şimdi bakın, hani ben Oflu Hoca makamına geçmek istemem burada ama… Geçebilirsiniz hocam, burada, burada serbest sıkıntı olabilir. Serbest. <gülüyor> İslam medeniyeti diye öte de bir yerde konuşup duruluyor. Yani ne İslam medeniyeti ya? Döküm yok elimizde, sen ne diyorsun? Dökümü yok dökümü. Bırak sen incelenmesi, araştırılması, edisyon kritiği, analizleri, ikinci kaynak çalışmalar. Dökümü yok ya. Ben hep örnek veriyorum. Bir büyüğüm benden şunu istedi ki bana. Ya Fatih dönemi bilim hayatına bir, bir kitap yazsın hadi. Ya. Ne var ne yok. hani Ben de ciddi aldım bunu. Gençtim o zaman tabii çünkü cesur oluyorsun. <gülüyor> Yahu daha Fatih döneminde yazılmış bilim kitaplarının tam bir dökümü yok elimde ya. Neyi yazacağım ben? genel bir eser yazmak için ikinci kaynak çalışmaların yapılmış olması lazım. Şimdi diyelim ki Avrupa'da Raymond Lül üzerine bir çalışma yapılıyorsa Raymond Lül üzerindeki eserin neşredilmiştir. İkinci çalışmalar, doktora tezleri yapılmıştır. Çıkar bir tanesi onu terkip eder. Der ki 14. yüzyıldaki Avrupa'daki lülcülük hareketi yani bilinmeyen bir şey söylüyorum ki <gülüyor> vay desin millet. Biz <gülüyor> konuşmuştuk 15. Konuştuğumuz için biraz önce 15. yüzyılın 150 yıl Avrupa'nın en önemli entelektüel akımıdır. Lülcülük, Marksizm gibi. Sen o tabii ki ikinci çalışmalar, doktora çalışmalarından sonra bir terkip yapabilirsin. Biz Fatih döneminden daha mantık kitabı yeni tespit ediyoruz. Aa Fatih'e sunmuş mantık kitabı daha yeni keşif ediyoruz. Ne kadar büyük bir marifet. Dökümü yok. Dedim ki ben niye yazacağım ya ben daha hepsini yeni buluyorum onları okuyacağım. Yazma bunlar zaten edisyon kritikleri yapılmamış tercümeleri yok. Arapçalarından bile okumak öyle kolay değil ki yazmaları. Evet. farkları var. Şunu dedim ben bunu yapamam. Mümkün değil. Tek tek bazı resalelerini eşittim. Sadece sarayda yapılmış ve kayda alınmış 600 sayfalık hareket mekan dön kavramı tartışmaları var. Sarayda yapılmış. O da çok ilginçler Yani ondan da bahsedeyim. Bu Or Orhan'ın meclisi gibi mi yapılmış yani? Sü Süleyman Şah'ın. Tabi tabii Süleyman Paşa'nın. Tabi tabii. Ama tabii. Ee, e bizde hep o var. Yani sultanlar gerçekten. Özellikle hepsi değil ama belirli bazıları ilgi duydukları alanlarda çok ciddi mesafe kat ediyorlar. Diyelim ki Üçüncü Selim neyde, müzikte değil mi? Evet. Büyük bir bestekar. İşte Abdülhamid Marangozluk'ta. Evet. Fatih Sultan Mehmet. Tabii Fatih Sultan Mehmet'in yani bilmiyorum tabii ben Türk tarihi uzmanı hepsini kuşatacak bir bilgim yok ama benim tespitime göre filozof Sultan Han tek odur. Filozof yani. Sadece eser toplamak, alimlerin etrafında toplamak değil... ...bizzat aktif olarak soru soran, fikir beyan eden bir adam. Yani evet. okuduğu eserlerin listesi adamı yoruyor. Tamam mı? Mesela işte benim... ...yayınladığım bir parçasını... ...hepsini edisyon kuvvetini yapıyorum, yayınlayacağım. Tabii zor iş, öyle kolay değil metinleştirmek, onu analiz etmek. Bir kitap okuyor, fizik kitabı. Orada bir bölüm var... Şimdi evren odanın da kapalı bir sistem biliyorsunuz. Hı hı. Yer merkezde küre gibi düşünün evreni. Yer merkezde yerinde bir merkezi var, siklet merkezi var. Şimdi bu tartışılıyor diyor ki bu ev, dünyanın içindeki nokta, kürenin noktası gibi düşünün. Bu nokta fiziksel midir? Matematiksel midir? Yani biz e, teorik bir lisan kuruyoruz da bu teorik lisan içerisinde Din içerisinde bu noktayı varsayıyor muyuz? Yoksa gerçekten böyle bir nokta var mı? Bu ta şeyden beri, Yunan'dan beri gelen bir tartışma. Ama bu iş tabii matematik nesneler nedir? Onlara kadar gidiyor. Matematik nesneler nerede inşa edilir? Kognitif yapımızda bizden bağımsız mı? Doğayla matematik... Bir sürü soru çıkıyor ortaya. Şimdi Fatih bunu okuyor. Sonra bakıyor İslam dünyasındaki işte önemli isimler buna nasıl cevap vermiş? Evet. Bakıyor ki hiç karışık biraz. Yani çıkamıyor işin içinden. Soruyor alimlere diyor ki... Ya bu fiziksel mi? Zihinsel mi? 11 tane alim cevap yazıyor. O dönemin önemli isimleri Ef, Efendi Sinan Paşa filan yazıyorlar. Kimisi 3 sayfa, kimisi 10 sayfa ama konu çok spesifik bir konu ve ağır bir konu. Bir de dil de çok sofistike bir dil. Kimisi diyor ki bu zihinseldir şundan şundan dolayı. Kimisi diyor ki hayır efendim bu zihinsel değil bu. Tamamen fiziksel bir şeydir. Çünkü evlendeki yoğun kozmoloji bir sürü şeye geçiyor. İşin içinde fizik, matematik felsefesi, doğa felsefesi falan. Daha sonra Ebu İshake Neylizi, büyük ihtimal Ali ile beraber ya da daha önce İstanbul'a gelmiş bir Semerkant bölgesinden bir alim, bu metinlere bakıyor. Bunların önemlerini alıyor. Kendisi bir önce bunları bir istinsa ediyor. Sonra bunların hepsine bir cevap yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu mesele öyle değil ha böyledir ben de böyle bakıyorum diye İnanır mısın toplamda hepsini topladığında yaklaşık bin sayfa yakın bir metin çalışıldı mı bunlar? Duruyor mu hocam bu? Tabi tabi bende bende hepsi. Hayır bunlar yazma zaten. Ah yazma Tuanı olarak var ben bunları aldım, var tabii, yani bunları aldım bir tane bin tanesi, sayfa bin tane neşlettim. Ee, nerede var? Ee, bunda o nazarı ufukta olabilir ha. Ya da derin yapıda kolay olabilir. Hoca Zade'nin onta geometrik araştırması. Şey Evrenin ben... bir merkezi var mıdır? Burada. Bu... Hoca Zade'nin onto geometrik bir araştırması diye. Evet, bunda burada. Öyle. 76. Ha. sayfa. Ancak onu yapabilirsiniz. yani. <gülüyor> Ancak <gülüyor> onu Konuşmadan sonra gidip <gülüyor> sabah. <gülüyor> Yo, zaten ben de. baktım biraz. Bu ne, nerede, nereye şeyleri. E... O ayrı. Ha. O daha metafizik. Met bir soru yani. Ama dediğim gibi burada şunu tarsiyor Hoca Zade. Gerçekten meseleyi fizikle matematiği birlikte götürüyor. Diyor ki küre dediğimiz nesne ne tür bir nesnedir? Biz matematik nesneleri nerede inşa ederiz? Nerede inşa ederiz? Nerede temsil ederiz? Mesela ideal daire kavramını nerede üretiyor komisyonumuz, bilissel yapımız? Bu o kadar önemli ki arkadaşlar. Yani evet. eğer geometrik nesneler zihnin bir kurgusuysa gerçekliği nasıl açıklıyorlar? Şimdi düşünün, siz bir geometrik model oluşturuyorsunuz. Diyor ki Jüpiter buna göre çalışıyor. Hakikaten ona göre çalışıyor. Ona göre takvim yapıyorsunuz, tutuyor. Evet. o hatta burada da yine olacak. Molla Yüsev'in bir metni var. Molla fakir halbuki. Molla şunu araştırıyor. Modelde yaptığımız bir hesap. Modelde yani oturuyorum, bir geometrik modelde hesap yapıyorum. Sonra hasat yapıyorum, hakikaten çıkıyor. Ya da yaptığım gözlemlerde... Ee, küçük değerleri dikkate anlayalım modeli modeli idealize ederken. Ama model yine çalışıyor. Nasıl oluyor da bu matematiksel model fiziksel bir ol olayı temsil edebiliyor? Bunu tartışıyor. Evet. Orada var değil mi? Yine, var var. Yani. var. Şimdi bunlar üzerine çalışmadık şey, ki biz genelde çalışıyoruz. Teolojik meseleler. Bunlar önemli mi? Önemli tabii. Ama kardeşim o dönemde fizik olmadan metafizik olur mu ya? Evet. Şimdi bakın yakında bir makale yayınladı. Bir kitap çıktı attım. İlk dönem kelamcıların tıp anlayışı. Ya şimdi bunu niye çalışmıyor bizim kelamcılar? Siz şimdi herhangi bir fikir geliştirdiğinizde, felsefi bir teori geliştirdiğinizde dönemin bilimleri, resimlerini bilmiyor musunuz? Bilmek zorundasınız, astronomi bilmek zorundasınız. Diyelim ki bir fakir çıkıp diyor ki bir kadının kocası kaybolduğu zaman iki yıl beklemeli. Niye? Çünkü hamileliği iki yıl kabul eden bir tıp teorisine göre fetva veriyor. O dönemde öyle teoriler var çünkü. Hanefiler diyor ki hayır 9 ay 15 gün yeter. Çünkü o da başka bir tıp teorisine göre. Siz şimdi bu tıp teorisine dikkate almıyorsunuz. Adamın fetvasını uygulamaya devam ediyorsun. Yani değişti. Anlatabiliyor O dönemdeki astronomi teorileri neler, kozmoloji teorileri neler, fizik teorileri neler bunları bilmek lazım. Şimdi mutezili kelamı diyelim teşekkür ettiğinde ki çok önemli bir okuldur malumunuz. Bu adamlar hangi tıp teorilerini kullanıyorlar? İnsanı nasıl görüyorlar? Sağlığı nasıl tanımlıyorlar? Bunlar ona göre hastane kuracaksın ona göre değil mi? Tamam. Şimdi biz bunları hiç dikkate almıyoruz. Ama adamın yaptığı metafizik çıkarımları ya da e, spikülasyonları anladığımızı zannediyoruz. Evet. Kolay mı bu? Gerçeklikte bağ, yani o teorinin gerçeklikte bağını kopartıp onu sadece böyle bir soyutlama olarak, Tabii. mutlak olarak düşünme. Mutlak olarak Anlamakta zorlanıyorsun o zaman ama yani niçin buraya bunu söylüyor? Tercümeleri de yanlış yapıyorsun onun için. Bazı Türkçe metinlere bakıyorum, lafsi tercüme yapıyor, yani sözel tercüme yapmış. Bağlamı bilmediği için onun mesela matematikle alakalı bir kavram olduğunu, astronomiyle. elbet hepimiz her bilimi öğrenemeyiz ama en azından temel iddiaları ne mesela o dönemdeki astronominin? Bir de bu değişiyor tabii yüzyıla göre. Temel iddiaları ne? Temel kabulleri ne? Evet. Optiğin temel iddiaları, teorileri ne? Bunları bilmek lazım ki metinleri anlamakta zorlanmayalım. Evet, evet. Yalnız tercüme edersiniz. Metni anlamaktan uzaklaşırsınız. Ya Bütünü görmek dedim ya biraz önce. O bütünü görmeden o eseri nasıl anlayacaksın? Şimdi ben hep verdiğim bir örnek var. Ali Kuşçu'nun... Tabii bizdeki bilim tarihi çalışmaları nasıl biliyor musun? Ali Kuşçu büyük adamdı. Şurada doğdu. Şu hocalardan ders aldı. Şu kitapları yazdı. Bu kadar. Peki ne yazdı? Vallahi bilmiyoruz. Önemli Büyük adam. Şimdi ben şöyle yarım sayfalık bir metni var. Ali Kuşçu'nun ben aslomi tarihi çalışmıyorum. Hani haberim var ama teknik olarak uzmanca bilmiyorum o konuyu. Klasik astronomi Temel kabulleri biliyorum. Sadece işime yarayayım. matematik tarihi çalışıyorum daha çok. Cemil Recep'e gönderdim. Cemil Recep. Benim çok yakın birlikte çalıştığım hala işte Mayıs'ta tekrar Megil'e gideceğiz. Bizim büyük bir projemiz var. Science Education'in İslam. İslam medeniyetinde bilim nasıl öğretiliyordu diye bir projemiz var. Hı hı. Katar'da yaptık. İşte Medeniyet Üniversitesi'nde yaptık. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Max Planck'da Berlin'de yaptık filan. Son ayağını şeyle yapacağız. Medil'de yapacağız. Ona gönderdim. Dedim ki, ya Cemil dedim bu hani benden büyük ama onlar biliyorsun. İsimleri lütfen derler. Cemil dedim bu şey diyor burada yani, Batlamış'a giydirerek başlıyor Ali Kuşçu. Kutbü Tincraz eleştirerek başlıyor. Hani bir şey var burada ama ben de tabii teknik tarafını iyi bilmediğim için. Bana cevap yazdı. İnsan dedi bana ne gönderdiğin farkında mısın? Bir seyir de göndermezdi. Neybirli dedim. Bu dedi Kopernik'e giden yoldaki kayıp halkalardan biri dedi. Bir altı konferans verdi bununla alakalı, uluslararası, makale yayınladı, meşhur oldu adam. Sayınları. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok, zaten önemli bir bilim tarihçi, şakasından söylüyorum, çok, çok önemli bir bilim tarihçisi yaşayan önemli İslam bilim tarihçilerinden biri. Şimdi demek istediğim şu, teknik içeriğini bilmeden, dilini, teknik dilini bilmeden, o dönemdeki teknik bağlamını bilmeden, metni anlayamazsın. En fazla senin ismini kaydedersin bu büyük adamdı dersin geçersin, bu doğru değil. Anlatabiliyor muyum? Alanı bilmek lazım. Yani tutup tabip değilsen, tıp bilimini bilmiyorsan, Kutbettin Şirazi'nin Erkanun Fıt Tıp Şehri'nin 9 cilt. Nasıl anlayacaksın ya? Ne yapıyor bu adam burada? Hele onun bir girişi var. Tamamen tıbbın mantıksal bilgi açısından analizini yapıyor. Yani niçin sorusunu tıpta nasıl sorabilirsin? Nasıl sorusunu nasıl sorabilirsin? Oturup mantık bileceksin. Evet. Ya bunu oryantalistler yapıyorlar. Evet. Bakın meşhur 1750'lerde öldüğünü düşün, Yani çok, aşağıda zimde açık değil ama Tehanevi diye bir adam var. Ettehanevi. Bunun iki ciltlik keşşaf istilatı funun melulüm. Yani İslam medeniyetindeki bilimlerin temel kavramları sözlüğü var. Evet. Şimdi bunu 1850'de İngilizler yayınlıyorlar. Arapça olarak. Fakat entesan diyorlar ki ya bu kitabı anlamak için bizim mantık bilmemiz lazım. Oturuyorlar İslam medeniyetinde, Osmanlılar'da, medreselerde okutulan lise seviyesindeki mantık kitabı, eşşemsiye mantığı İngilizceye tercüme ediyorlar. İşte Arapça koyuyorlar Olur. ve diyorlar ki girişte bu seviyede mantığı bilmezsen bu metni anlayamazsın. Ya bunu İngiliz anlıyor da sen niye anlamıyorsun? Şimdi mantık bilmeden, özellikle razı sonrası hiçbir metni anlayamazsın, naif metni dahil, dil metinleri dahil. O dönemin bilimin dili, bugün nasıl matematik bilmeden doğa bilimlerine nüfuz edemezsin. hatta iktisat bile yapamazsın değil mi? İktisat, ekonomi, matematik tarafı olan. Klasik dönemde mantığı bilmeden hiçbir dil bilimleriyle bir Arap diliyle bile uğraşamazsın. Evet. Çünkü bilimin ifade aracı bu. Ne yapalım? O, o dönemde öyleydi. yani. Bu helalistik dönemde böyle. O açıdan e, teknik içeriğe nüfuz edebilecek donanıma sahip Arkadaşlarımız yetiştirmemiz lazım. Yani tıp tarihini çalışacak insan tıpçı olması lazım, tabip olması lazım. Öyle e, nedir onun adı? Dil mezunu, psikoloji mezunu olmaz. Olur ne olur benim işte böyle olur yani. Büyük adam da şu eseri yazdı, şu dersi aldı, şu medyasi de ders verdi. Bir tür e, hikaye. Evet. Bizim durumumuz biraz buna benziyor. Hocam şeye... Kaç saat konuştuk? Hocam daha e, 1, saat, 1 saat 15 dakika hocam. Daha 5 saate çok var. mi? Evet. <gülüyor> hani ne konuştuğumuzu merak ediyorum da ben şimdi hiç hatırlamıyorum. Konuşuyoruz <gülüyor> da. Eve, eve gidince başta bir <gülüyor> dinleriz. Ha. Hocam şimdi yine Anadolu'ya dönersek biraz böyle biraz şey yaptık, açıldık. Ee, yeni Genişlettik şeyi de... Ya ben o kadar çalıştım. Hiç bu konulara gelmeyecek Hocam geliriz, geliriz. Gelir, oraya da geliriz. <gülüyor> şeyi soracağım şimdi. Bu son arka kapakta yazınız var. Evet. Ee, Yunus Emre üzerine. Evet. Ee, işte Yunus Emre de işte Osmanlı'nın kuruluş devrine denk gelen bir Yok Yunus Emre'yi bu kadar küçültmeyelim. Yunus Emre Türk kimliğinin kurucusudur. <gülüyor> şey yok yok şey hissina soruyorum. Yaşadığı dönem açısından. 1320'li dönem evet. açısından. Peki hocam bunu Yunus Emre'yi mesela e, hem işte bu nazariyattaki makaleniz bağlamında e, ya yani sonuçta bir sufi şair ama e, sizin mesela buradaki yazınız şey üzerine, ilim ilim bilmektir, ilim hayır. kendini bilmektir. Hayır, hayır, hayır. Ben onu reddediyorum. İlim, ilim ilmektir. İ, i̇lim ilmektir, yani pardon. Evet. İlim ilim ilmektir. İlim, bu kendin... benim, benim icadım değil yalnız, evet. onu söyleyeyim. Yani edebiyat tarihçilerimizin bir kısmı, bu beytin böyle okunması gerektiğini zaten söylüyorlar. Bu benim tespitim değil. Hak sahibine, yani bir sürü isim var bunu yazan. Ben bu okumayı tercih edip, buradan Yunus Emre ne diyor? Ve benim analizim de bu beytin böyle okulması gerektiğini na, ne yapıyor doğru çıkartıyor. Evet. şey Yunus Emre'yi bu şeyde e, bu çerçevede yani bu çizdiğimiz e, Çok güzel, evet. çerçevede nereye oturuyor? Ne, Çünkü şimdi işte, biraz önce bahsettik geçti işte, Cezayir'den gelenler var, Orta Asya'dan gelenler var, e, bir Hercümerç Halif ve bu arada e, Yunus diye bir adam Yunus, Yunus diye birisi çıkıyor. Tabi tek başına Yunus yok o dönemde Aşık Paşa. Ama Yunus'un özelliği şu Batı Türkçesi ya da Batı Oğuzcası dediğimiz dilin ilk örneğini yazılı örneğini veren bir adam. Şimdi evet Türk, Türk kelimesi çok genel anlamıyla kullanıldığında Türkçe çok en, genel anlamında kullanıldığında metinler var ama Batı Türkçesi dedikleri dilcilerin bunun yazılı bir şeyi yok. Yani Oğuzcan'ın bir yazılı metni, bir alfabesi yok. Bunu Kutat Yaman, Divan Nukat Türk'te Kaşgarlı da söylüyor zaten. Çok güzel bir Türk lehçesidir diyor ama yazısı yoktur. Diyor. Yunus böyle bir ortamda çıkmış bir adam. Ve o sade Türkçe ile basit demiyorum, sade Türkçe ile inanılmaz bir felsefe üretiyor. Şimdi felsefe sadece ya da hakikate ilişkin bir araştırma sadece e, nesirle yapılan bir şey değil. Yani Nietzsche'nin Zerdüştü nesir mi kardeşim? Evet. O da bir felsefe. Şimdi hele Gazali'den sonra Tasavvuf ve i̇bn Arabi'den sonra İrfan da bir tür hakikat araştırmasıdır. Yunus bir filozoftur. Kelimenin halis muhlis anlamıyla. Ama anlayabilirsen. Şimdi biraz önce matematik asrı metni için verdiğim örnek Yunus'un şiirleri için de geçerli. Ben biliyorsunuz Fuzuli üzerine bir metin. Fuzuli'nin bir beyt üzerine bir kitap yazdım. Şu özür dilerim. İşkümüş her ne var alemde. ilim bir külük kalmış ancak. ...bunu nasıl tercüme ediyorlar İngilizceye? Kürük al, gossip diyor. Dedikodu. Bizde de böyle. Şimdi bu adamlar çok ciddi eğitim almış... ...büyük bir kültürün içinde şiir yazıyorlar. Dolayısıyla o kültürü... ...ifade ediyor bu. Şiir, bir medeniyetin... ...en üst ifade biçimidir. Ben hatta diyor ki... ...şiir yazan bir kültür yenemezsiniz. Şiir yazan bir kafayı bükemezsiniz. Bu mümkün değil. Çünkü ayıklığın zirvesidir şiir. Bir de bunu müziğe döktürme. Of, ...o medeniyet artık hakikaten halis muciz bir medeniyettir. Yani İtri'nin ulanabilmesi evet. için Yunus'un olması lazım. Bakın müzik daha geç. Türk musikisi, meyvelerin evet var ama... ...esas halis Türk musikisi ile 1650'ler. Ama Yunus, Aşık Paşa evet. tabii. Şiir, her hele göçebe bir kültürün vatanıdır şiir. Bütün efsanelerini, bütün kimliğini şiirde taşır, mekanı taşıyamayacağı için... Onu şiire gömer, o kimliği ve o kimlikle seyahat eder. Onun için bütün göçebe kültürlerde sadece bizde değil, şiir önemlidir, destanlar son derece önemlidir. Yunus açıdan gerçekten, hani ben Türkçenin peygamberi deyince biraz insanlar garip bakıyor ama Türkçenin peygamberi de, hani Türklere peygamber gelse Yunus olurdu diye düşünüyorum. Ben yani Hazreti evet. peygamber son peygamber olmasaydı eğer inanıyorsanız. Böyle bir insan ve o metinlerin de son derece felsefi metinler olduğunu düşünüyorum. Tabii orada üç sayfalık bir yazı bu şu anda 25 sayfaya geldim. 40 sayfalık bir metin olacak büyük bir ihtimalle. Ee, ne kastediyor burada? Niçin ilim, ilim, ilmektir? İlmek ne demek? Ee, i̇lim kelimesinin Arapça etimolojilerine geri giderek, bilginin bil, bil, bilgideki ilmektir biliyorsunuz. Bilgi, B'yi atın, hı hı. ilmek, ilik, ilgi. Bu nereden geliyor? Ee, kendin bilmek ne demektir? Ee, Sıf kendin bilmek için bakın biz Aşıkpaşa Aşık Paşa'nın garip namesini Medeniyet Üniversitesi'nde 15 günde bir salı günleri, yarın var, 5'te başlıyor. Ders yapıyoruz İsmail Güleç Hoca ile birlikte değil mi? Şimdi samimiyetimle bir şey söyleyeyim. Kendini bilmek filozofu diyorum ben Aşık Kendini bilmek nedir? Bunun analizini yapıyor kendince. Bu metinleri sadece manzum metinler olarak okumamak lazım. Evet. Manzum ama felsefi metin olarak da okuyabiliriz. Bunlar üzerine henüz bir mesai sarf etmedik biz. Tamam, Dağdur Kayseri'nin Fusuşşehri çok önemli bir üst metindir. Molla Fenari'nin Misbahunüsü çok önemli bir metindir. İşte diğer Hoca Zade'nin Molla Hayali'nin, Molla Lütfun'un İzari'nin falan tamam ama bu Türkçe yazılmış, son derece güçlü Niyazi Misri'nin mesela. Bunlar çok önemli felsefi metinler. Bu adamların bir kozmolojisi var, bir teorisi var, bir insan anlayışı var, bir alem tasavvuru var. Anladınız mı? Bir toplum tasavvurları var. Ve bunları şiir üzerinden yapıyorlar bunu. Çok çeşitli nedenlerle. Ve şiirle bunu ifade etmek de kolay bir iş değil. Hele Yunus gibi hem şiir tarafını koruyacaksın hem fikir tarafını aynı anda. Mesela Aşık Paşa Zade, Aşık Paşa o kadar değil. Aşık Aşık Paşa'nın silselik biraz zayıflığı var. Çünkü fıkıh yöne çıkartıyor. Ama Yunus ikisini inanılmaz bir derecede başarıyor. Yunus'un pek çok beytini işaret etmek lazım. Ben kişisel kanaatim, yok divan şiiri de, yok halk şiiri de yok ben bu ayrımları yapmıyorum. Türk şiiri Türkçe yazılmış şiir felsefi metin olarak okutulmalı, okunmalı. O dönemdeki Türk toplumunun bize aldığı, kat ettiği güzergahları, tabiata bakışı, Tanrı'ya bakışı, Tanrı insan ilişkine bakışı, insan tasavvurlarını veren son derece ciddi kaynaklar. Aşık Paşa'nın garip namesi tam bir felsefe metnidir bu açıda. Adamın resmen bir kozmonistisi var. Resmen bir insan psikolojisi anlayışı var. Resmen bir toplum anlayışı var. Toplumsal tabak anlayışı var. Ve bunu son derece ciddi bir şekilde yapıyor ve son derece tutarlı. Burada sadece İslam unsurları. İslam med medenindeki kelami, fıkhi, meşai işraki unsurları değil. Orta asladan şamanik genelinde gene yeni unsurları da kullanıyor. Nereden geliyorsa kaynakları uzmanı değilim bilmiyorum ama ben okuduğum zaman benim bildiğim İslam kültüründe karşılığı olmayan e, bilgiler ya da iddialar var. Bunları da iyi incelemek lazım. Ama bu çerçeve ço incelemiyoruz ki. Yani sadece edebiyat metni olarak bakıyoruz. İşte nedir? E, hoşlanmak için ya da eminim ben ee, güzel, yakışıklı söz söylemek için üretilmiş metinler değil. Ben bunu öyle görüyorum. Dolayısıyla Yunus bizim kurucu düşüncelerimizden Osmanlı'nın 1302 kabul edersek tam o dönemin kurucu metinlerinden ve derinden derine de Türk kimliğini belirlemiş bir metin. Yunus Emre'nin metinleri. Ve felsefi olarak e, analize, tahlile, çözümlemeye muhtaçlar bekliyor bence. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım artık. Yani hocam biliyor Yok ben. <gülüyor> siz yoruldunuz. Yok hocam. Biz yorulmak e, da değil ama yavaş yavaş e, Son belki şeyle son toparlayayım. Bir, e, hocam evet. bu yine Davudu Kalseri'ye dönersek ee, ve e, Süleyman Paşa'ya sunduğu işte en, met met metin var. Evet. Evet. Hocam bunun e, siz burada e, tahkikli Metini. Yok, tek nüshası olduğu için o takip değil de ama… Tercüme… Yani tercüme yani değil. Ee, tek nüshadan neşrini yaptık ama dili çok problemli olduğu için biraz mesai sarf ettik. Genç arkadaşlar da o konuda sağolsun bana yardım oldular, yardımcı oldular. Özellikle Muhammed Ali Koca'ya buradan teşekkür ediyorum onun için. Çok emek sarf ettiler. Ee, bir özet gibi neşir. değil mi? Özet, bir de özetini verdi. Bunu hocam işte yani böyle bir metnin muhteviyatıyla sunulduğu kişinin e, bağlamının hı hı. E, ilişkisi nedir yani bu mesela mesela Davud Kayseri niye seçti yani şey Orhan Bey'in işte şeye çağrmasından e, izniye çağrmasından e, Davud Kayseri'nin böyle bir metni Süleyman Paşa'ya evet. böyle bir içerikli yani mesela bu Böyle bir şey var mı? Size? Var tabii. Çerik de çok mesela baktım. Her şey var. Şeri ilimler var, akli ilimler var. Dil ilimleri var. İl, Arabi var. Matematik var, var. astronomi var. Yani bir evet. ansikloped sunmuş. Enmuz eş evet. diyoruz biz buna. Evet. Enmuz eş. Numuz eşten geliyor örnek evet. demek. E, bu bir yazım tekniğidir. E, büyük oranda Fahrettin Nazi'den, Nazi ile başlar. Ve e, Osmanlı dönümün sonuna kadar devam eder. Niçin en muzeç yazılır? En muzeçlerin yazılmasının nedeni dışarıdan gelen bir alim dışarıdan geliyor. Hindistan'dan geliyor mesela Musliddin Lari evet. kanun döneminde. Hindistan nereye? İstanbul'da artık. İstanbul'da oturmuş yani. Geliyor ben alimim diyor. E gösterirken Göster, hemen bir en muzeç yazıyor. Musliddin çok güzel bir en muzeci var. Hmm. Nedir en muzeç? Dışarıdan gelen bir alimin kendi ilmi kudretini göstermek için o dönemde ilim kamuoyunda tartışılan konuları alıp cevaplandırması. Ben tefsir de biliyorum, efendim dil de biliyorum, matematik de biliyorum, astronomi de biliyorum. buyurun sizin tartışıcı konular. Doktoru tezi gibi. Bir, bir, tür, bir, tür, bir tür meydan okuma. Tabii. Evet. Bunun için yazılır esas itibariyle. Ama daha başka nedenleri de var. Bir ilim adamı mesela, bir alim e, ilimlerin çeşitli ilimlerdeki Tartışma konularını cevaplandırmak ilim gücünü göstermek için yapabilir. İlim kamuoyunun dikkatini çekmek için yapılabilir. Yani Elmuz Eşler'in yazılma nedenleri var. E, Şeyin, Davudur Kayseri'nin kitabını yazmasının nedeni birinciye giriyor. Dışarıdan gelmiş bir alim. Evet, evet Anadolu kökende ama o coğrafya ne kadar vukuf sahibi olduğunu göstermek için yazıyor. Ve sunuyor Süleyman Paşa'ya. Ve bunun ilk tehlif eser olduğu farz ediliyor Şöyle Öyle, yani e, teorik genel anlamda kabul belki şiir dini kitaplar var, şiir kitapları var, şu var, bu var ama bunları da hı hı. E, e, e, şiir kitaplarında felsefi metin olarak kabul edebiliriz. Ama klasik e, bir alimin yazabileceği nesir ve teorik bir dille yazılmış ilk metin. Evet. Süleyman Paşa'ya sunulmuş ilk metin ve biraz önce dediğiniz gibi dini ilimlerden başlıyor. O dini ilimleri de öyle basit konular değil ha. Yani çok ciddi konuları ele alıyor. Tefsir, hadis, fıkıh. Sonra akli ilimlere geçiyor. Hendeseyle başlıyor. Evet. Mantık, astronomi, optik. Mesela optiğin olması çok entesan. Onun üzerine bir fasıl ayırdım ben. Evet. Yani optik bu, bu niye önemli? Optikin, optik biliminin artık bir bilim olarak e, kamuoyunda yer aldığını gösteriyor. Çünkü, çünkü Tebriz'de yetişmiş bu adam. Tebriz'de optik yeniden, İbrahim Selimci optik yeniden ihya edilmiştir. Evet. Kutbettin Şirazi, Kemalettin Farisi. Dolayısıyla Davud Kaysen'in o geleneği bildiği için optik eğitimi görmüş. İlk defa medreseler optik kitabı bu dönemde yazılıyor. Vesair-i Nazair, Kemalettin Farisi tarafından evet. ders kitabı olarak yazılıyor. Yani okunsun diye. Dolayısıyla metnin, konuların seçimi, konulardaki problemler, bunların hepsi o dönemin ideolojik, bilimsel felsefi yönelimlerini tespit edecek ipuçları taşıyor. Tabi büyük resmi bildiğiniz zaman bunları yakalıyorsunuz. Tavdur Kayseri de bu birikimini e, o dönemde tartışılan meselelerini merkeze alarak buyurun diyor, ben buyum Diyorlar ki eyvallah. <gülüyor> büyük alemiz. Mesela o geometri meselesi çok tırnak içinde kıl bir meseledir. Boynuzumuzun açı meselesi diyoruz, sonsuzluk kavramıyla da alakalı. Onu tartışıyor mesela. Evet. Burada hatta çizimlerini de verdim ben evet. arkadaşlar bir şey Bu açıdan de önemli bir eser. Bu daha önce Zeki Verdet Tokan tarafından görülmüş, fakat yanlış evet. yorumlanmış. Herkes bunu arıyordu. Çünkü Zeki Verdet Tokan diyor ki, astubedi bu. Ondan sonra bilim sınıflandırması dediler. Bunu ben tekrar ne diyeyim keşfettim. Ee, uzun süre keşfettim. Genç arkadaşlara verdim kısmen çalıştılar. Sonra hepsini böyle burada neşrettik ki e, okusun insanlar. Evet. Bunu basmayı düşünüyorlar. Tercüme etmeyi düşünüyorlar. Etsinler. Metin tabi yorgun bir metin. Çünkü tek bir nüshası gelmiş elimize. E, i̇stinsa edine metnin. Çünkü müstesiyeler genelde konuları bilmezler. Evet. Ee, onun, o, bayağı zorlandık hala da problemli yerleri var. Evet. Ama e, Osmanlı coğrafyasında daha henüz 17 bin kilometre karelik bir dönemde ya da 30-40 bin kilometre bir dönemde e, ilim hayatının teşekküründe ne kadar ciddi bir mesafe katettiklerini gösteren bir örnektir. Maddi somut bir örnek yani e, orada tartışan meseleler kolay meseleler değil. Evet. Yavaş yavaş bitiriyor bitirelim Doğru. hocam. Anla siz yoruldunuz. Yok. E, rejideki arkadaşlarım. Hocam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, biz devam ederiz. E ederiz yani. Tabii tabii öyle derler. Tabii. Rejideki arkadaşlar şu anda iş yerinde. Biz ben yeni <yine> ısınmaya başlamıştım elbette. <gülüyor> Hocam yine yaparız. Biliyorum sizi ama. tekrar o zaman çağıracağız. Şey, İkinci programda yapacağız. Şaka şakası. Tadı. Her şeyi tadında bırakmakta fayda var. Vallahi çok güzel bir program oldu yine. katıldığınız için evet, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yani bu bu bizim böyle eee Fasıllarla çağıracağımız, çağırdığımız hocalarımız oluyor. inşallah. sizi bir kere daha buraya e, yorarız, e, davet ederiz. E, 51, şey 81. Medyaskop TV yayınımız burada sona eriyor. Öncelikle rejideki arkadaşlara Ayşe'ye daha doğrusu buradan teşekkür edelim. Arka kapak dergisine de yine verdiği destekten dolayı teşekkür edelim. Hocamız İhsan fazla olduğu da yine teşekkür ben ederim. De teşekkür ederim. İyi, i̇yi akşamlar diliyorum. Ee, bizi e, aydınlattı. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.